Yeah 지각대 Bugün 7 Aralık Cuma Yıl 2012, Ay 12, Gün 342, Kasım 30 1434, Hicri Muharrem 23, 1428, Rumi Kasım 24 Fırtına Günün Tarihi 71 yıl önce bugün 7 Aralık 1941'de Japonya savaş ilan etmeden Birleşik Amerika'nın Hawaii adalarındaki Pearl Harbor üstüne baskın yaptı. Bu olay Amerika ile Japonya arasında savaşın başlamasına neden oldu. Yemek listesi gün 342. Papara, etli börek, salata ve meyve. Büyük, Büyük saatli, saatli Marif Takvimi, marif takvimi. The morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I watch 'em roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, just sitting on the dock of the bay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 Watching the time roll away, I'm sitting on a dock of bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what ten people tell me to do. So I guess I'll remain the same Listen. Sitting here resting my bones And this loneliness won't leave me alone Listen, 2,000 miles I roam Just to make this dock my home Now I'm just gonna sit at the dock of a bay Watching the tide roll away sitting on a docker bay waged and Açık Radyo burası 94.9 Açıkradio.com Ve Açık Gazete başladı Değişik bir sürü ekiple Dün de değişik bir ekiple vardı Bugün de öyle Marmadra, Can Tombil ve Didem Genç Türk'ten oluşan ekiple Mert turnede Evet günaydın, günaydın. Evet dün de iki farklı Elemanla çıktık Sahaya bugün de bir elemanı değiştirerek tekrar sahnedeyiz. Duruma bakalım şimdi. Geçmişte bugün ne olduğunu her zaman olduğu gibi bakıyoruz. Öğrenci günü 2009'da 7 Aralık'ta. Büyük öğrenci protestoları 2009'da İran Cumhurbaşkanlığı seçimini protesto ederek başlamış. Onun yıl dönümü. İsa'dan önce 43'te de Marcus Tullius Cicero'nun senatoda en önemli senatörlerinden birisi Roma İmparatorluğu'nun suikast sonucu öldürülmesinin yıl dönümü. ...1944'te Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi'nin ilk fasikülü çıkmış. Hiçbir zaman tam tamamlanma fırsatı bulamayacaktır ama benzersiz bir eser olarak her zaman değerini koruyor. Evet tamamlanma fırsatı bulamadığı gibi basılmış olanları da piyasada bulmak mümkün değil. Değil evet. 1958'de bugün İstanbul sokaklarında hula hoop çevirmek yasaklanmış salda aykırı bulunduğu gerekçesiyle olsa gerek ya da ahlaka ya da her ikisine birden artık bilemiyorum 1979'da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cavit Orhan Tütengil katledildi olay yerine de anti terör birliği imzalı bir bildiri bırakıldığı belirtiliyor pek çok sayısı haddi hesaba katılamayacak kadar çok olan e, provokatif siyasi cinayetlerden <gülüyor> derin devletlenen olayla bağlantılı bağlantılandırılan cinayetlerden biri hiçbirinin de açığa çıkarılmadığını söyleyelim. Katillerinin bulunamadığı bulunanların da zaten e, kısa bir şekilde bir e, bir şekilde özgürlüklerine kavuştuğunu ya da hapisten kaçtığını falan da biliyoruz. Bu hikayelere tarihe girmeyelim. Ama bunları hatırlatıyor. 1988'de Ermenistan'da 6, 10, 9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 25 bin üzerinde ölü, 15 binden fazla yaralı oldu, 400.000'de bin de evsiz kaldı. Haber vardı. 2004'te de Hamid Karzai Afganistan Devlet Başkanlığı görevine başlamış, halen o görevde devam ediyor. Evet, şimdi devam edelim. Bugünün haberlerine bakalım. Önemli gelişmeler. Neler? Onları bir gözden geçirelim. Aslında Filipinlerle başlamalıyız galiba. Çünkü iki gün önce başlangıcında sekiz kişinin öldü, 8 kişinin öldüğünü söylediğimiz fırtına, Bopaka kasırgası daha doğrusu, şu an itibariyle 475 kişinin hayatına mal olduğu ve on binlerce kişinin de ...evlerinden olduğundan bahsediliyor. Bir de çok sayıda kayıp da evet, var. 500 civarında kayıp olduğundan evet, yani bahsediliyor. Biz böyle ilk bu BOPA fırtınasını, kasırgasını ya da Tayfun'unu... ...o bölgede Tayfun adı veriliyor. Duyduğumuz ve haberini verdiğimiz zaman... ...bunun özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...bu konuda çok ciddi yayın yapan Jeff Masters'ın... ...Meteoroloji blogunda... ...bunun geçen seneki WASHI... E, tayfundan daha da vahim oldu, olabileceğini, daha da tehlikeli olabileceğini söylemiş ve çok endişelenmiştik. Evet başı e, Tayfun'da da 1500 kişi ölmüştü. Evet burada da öyle bir endişe çok binleri bulabileceğinden korktuğumuzu söylemiştik. Galiba korktuğumuz oluyor maalesef ve şu anda 4, 500 kayıp ve 478 mi son verilen ölü sayısı? 418. 418 yani 900 <gülüyor> küsur İnsanın hayatını kaybettiği ve on, binlerin, on binlercesinin şeyde kaldı, özellikle yoksul kesimlerin perişan halde kaldığı konusunda hiç şüphe yok. Çok acı bir bilançodan bahsediliyor. Yeni Batağan ve Moncayo bölgesi yakınlarında 192 kişi sadece sel sularına kapılmış 25 kişi de Mindana Adası'nda ölü bulunmuş. 475miş e, bendeki e, Star gazetesindeki haber e, ve işte bir de 500'de şeyse bine çok yakın bir rakam var ve şimdi atmasından da korkuluyor geçen senekini de geçebilir ama toplam ölü sayısından çok önemli olan şey bunların sık tekrarlanıyor olması iklim değişikliğine Bağlı olması ve yaklaşık 20 tayfunun e, her yıl Filipinleri vurduğundan bahsediliyor özellikle son yıllarda bunun sayısında artış olduğundan bahsediliyor fakat Bofa, ta, Bofa tayfununun farklı bir yeri varmış bunu da söyleyen e, Doha'da şu anda gerçekleşen iklim değişikliği görüşmelerindeki e, Filipinler delegesi Naderev Sano Naderev Sano da diyor ki sanıyor diye sanlıyor. okumak gerekiyor. Ney'nin üstünde bir işaret var ya. Evet. O zaman Naderev sanlıyor. Naderev sanlıyor da diyor ki e, yarım yüzyıldır yaklaşık elli yıldır böyle bir tayfunla karşılaşmamıştık biz diyor. Yani geçen seneki tayfuna da gene referans verirsek, Vuvashi tayfununa buradaki rakam da etki de, maddi etki de artabileceğine dair de e, bir izlenime kapılabiliriz galiba. Evet. Bütün gelişmeler, bütün veriler maalesef çok ciddi bir, vahim bir duruma gidişatla mağlul olduğunu dünyanın gösteriyor. Ülkedeki e, tabii tarım arazilerini de vurmuş durumda. Bir gıda krizinin de başlangıcı olabileceğinden bahsediliyor. Sanyu'nun yaptığı konuşmanın çok etkili bir uyarı da işte Doha'daki iklim ee, görüşmeleri sırasında e, yaptığı çok acı bir konuşma aslında uyanışa ve son dakikada artık bir acil müdahale çığlığı diyebilirim ondan bahsediyor Sanyo değil mi? Evet Sanyo diyor ki yani biz böyle fırtınalara alışkınız ama böyle bir fırtınayı yani e, Bopa gibi bir kasırgayı 50 yıldır görmüyorduk diyor fakat bu sadece e, Filipinlere özgü bir şeydi bir durum değil bu gerçeklikle gelişmekte olan ve insani ve e, sosyal anlamda bir gelişmeye doğru ilerlemekte olan ülkelerin karşılaştığı yegane gerçekliklerden biri oluyor bu diyor. Ve e, oradaki delegasyonu soruyor bir harekete geçilmeli ve bu harekete geçmek nerede diyor soruyor. Yani hepimizi soruyorum diyor bizde kim şimdi değilse ne zaman burada değilse nerede diyor soruyor. Evet çok düğünde günün sözü yapmışsınız gördüm ve çok yerinde olmuş doğrusu annem bu soruları sormak gerekiyor ama dinleyen var mı bilmiyorum. James Inhofe dünyanın en büyük reddiyecilerinden biri iklim konusunda. Petrol ve diğer kömürcülerden filan çok bağlantıları olduğu bilinen senatör ani bir ziyarette bulunmuş. Lord Montton'la beraber doğaya gitmişler. Ne yapmak için gittiklerini bilmiyoruz ama işte söyleyeyim mi? Gökşen de söyleyebilir aslında ama Lord Montton e, Maldivler Deleg delegasyonunun oturduğu koltuklara geçmiş ve onların adına söz almış ve konuşmaya başlamış, saçmalamaya başlamış. Ee, ve ondan sonra yuğulamalar protesto gösteriyor. Ama amacı da zaten öyle bir provokasyon. Bir lordluğu dışında her şeyi sahte olan bir adam. Bütün söyledikleri lordluğunu da tepe tepe kullanıyor zaten. Bütün söyledikleri yalan olan biri. Fakat nedense medya. Başta İngiliz şey medyası. Tabloid dedi, dediğimiz. İşte, tam onlar için bir karakter değil mi evet, zaten? O da ona oynuyor zaten. Ama maalesef önemli bir şey bu. Yani da onlar da bir miktar mesafe alıyorlar bundan. Şimdi diğer e, özetlere bakalım. Bu arada da hava durumlarından bahsetmişken Van, Bitlis ve Muş'ta dünden bu yana etkili olan kar yüzünden tipik bir Türkiye haberiyle karşı karşıyayız. Bir radikalin haberine göre 114 köyle ulaşım sağlanamıyor Kesilmiş, gitmiş onlar. Bu her sene... İstisnasız her sene okuduğumuz bir haberdir. Böyle başlar. Bu bu sene 18. sene radyonun da kurulduğunun işte Kasım aylarında başlıyor bu. Hiç şaşmadan okuruz. Yani köyünle kar yolları kesti. Ulaşım, bir ulaşımın sürekli sağlandığı bir köy haberi e, hiçbir zaman olmadı galiba açık radyo. Açık gazete tarihi içerisinde. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de olduğunu zannetmiyorum ama belki de bizim kabahatimizdir bilemem. Yerinde bir soru belki de açık gazete yüzündendir. Ee, Yeni Zelanda'da da fırtınalar varmış daha doğrusu. Ee, Yeni Zelanda'da etkili olan hortumdan bahsediliyor ve 3 kişinin hayatını kaybettiği e, açıklaması yapılmış. Başkent Wellington'ın batısındaki Auckland bölgesinin itfaiye şefi Larry Cooker yaptığı açıklamada hortum nedeniyle bölgede 3 kişinin hayatını kaybettiğini... Ve 7 kişinin de yaralandığını açıklamış. Yeni Zelanda'da da böyle bir hortum vakasına rastlanmıştı dün içerisinde. Evet şimdi diğer e, haberlere bakalım. Çok önemli 2 gelişme var. Orta Doğu'dan dış haber olarak bir tanesi Mısır'da. Mısır e, Silahlı Kuvvetleri tankları Başkanlık Sarayı'nın etrafına dizmiş durumda Kahire'de ve... Ölümcül çatışmalar oldu ilk defa olarak e, Mısır'da uzun süreden beri yani devrimi e, başlattıklarından beri ilk defa e, en büyük politik krizlerinden birine girmiş durumda. Bu noktada Devrim iki, başladığından bu yana. Iki, iki söylem iki olasılıktan bahsediliyor olasılıkta değil de iki haberden bahsediliyordu bir tanesinde e, başkanlık sarayını çevirmişlerdi diğerinde Mursi'nin evini çevirmişlerdi. İkisi birbirinden farklı şeyler mi acaba diye sordum fakat cevabını bulamadım dün akşam haberlere bakarken. Valla e, vallahi o kadar önemli de değil aslında. Çünkü yani tanklarla başkanlık sarayı kuşatılmış ve hükümet yanlısı gösterici e, hükümet gösteriler de oluyor İhvan. Müslüman biraderler grubunun şeyi yaptığı 6 kişinin öldüğü ve 400'den fazla insanın yaralandığı muazzam olaylar oldu yani. İşte okuduğum haberde e, Muhammed Mursi'nin evine doğru harekete geçmiş olan kalabalıktan bahsediliyordu. Ki bu noktada ben bir e, kafa karışıklığı yaşadım. Çünkü bir tarafta tanklarla çevrilmiş ve korunmuş olan Başkanlık Sarayı'ndan bahsediliyordu. Diğer taraftan e, kalabalık e, halinde Başkan Cumhurbaşkanının evine doğru yürüyen bir e, yürüdüğünden bahsediliyordu. E, bu iki durum var fakat Mursi'nin konuşacağına dair de haberler geliyor. Yapmış bir konuşma aslında. Benim görebildiğim kadarıyla. Ve e, uzun zamandır beklenen konuşmasını yaptı diyor. Common Dreams'den aldığımız bir haber bu. Ve perşembe akşamı işte dün akşam yani herhangi bir taviz vermeyeceğini protestocuların isteklerine ve 15 Aralık'taki bu anayasa Referandumunu gidileceğini de ve başkanlık kararnamesi de çıkardı. O da kendisine geniş yetkiler alıyordu ki işte asıl protestoların başlaması da bu kendisine çok geniş yetkileri almasına yol açan kararnameydi. Şimdi yeni bir huzursuzluk yarattı deniyor haberlerde. Ee, yeni bir huzursuzluk dalgası bu konuşma. Ve polis hatlarını yarmaya çalışıyorlarmış başkanlık sarayının önünde. Bir de e, önemli bir gelişme. Bunu da Şerif Kuddus e, bildiriyor. E-mail üzerinden yani şeyde e, sosyal medyadan. İhvan Nüeb'de Twitter'dan şey söylüyor Mukaddam Mukaddem ya da nasıl okunduğunu tam bilemiyorum mahallesinde İhvan'ın Müslüman biraderlerin parti binası galiba parti binasını ateşe vermişler yüzlerce kişi kuşatmışlar çok ciddi durumlar var ve başka şeylere de bakacak olursak Leil Zahra diye birisi yazmış mesela gene Twitter üzerinden takip etmeye çalışırsak. E, sürekli başkanlık muhafızlarını Yarmak için e, Girişimlerde bulunuyor Böyle bir durumda var Bir iç savaşın Hazırlığı mı diye de konuşmalar oluyor Mursi bu beklenen konuşmasında <gülüyor> Epeydir beklenen konuşmasında Barış ve Diyalog çağrısında bulunmuş Karşı gruplar arasında Ve bir hafta süren bu çatışmalarda yakınlarını kaybedenlere de taziyelerini bildirmiş. Ama hiçbir sorumluluk almam ben demiş. Benim tek suçum, problemim yok demiş. Ve bunun yerine de muhalefeti diyaloga çağırmış. Cumartesi günü fakat hiçbir şey yapacakmış gibi görünmüyor diyor haberde bu John Quilley'nin. Common Dreams adına derleme haberi bu son dakikada görebildiğimiz haber bu. Önemli gelişmeler oluyor ve Mursi ayrıca konuşmasında şey de demiş. Muhalefet protestocularına saldıran büyük bir grubun da ki muhalefet protestocuları aslında başkanlık sarayının hemen yanında sit-in dedikleri bir oturma grevi yapıyorlarmış. Barışçı yani hiçbir şiddet kullanılmayan. Muhammed Mursi de maalesef onların ajan olduğunu söylemiş. Üçüncü gruplar tarafından dış mihraklar tarafından oraya sızdırılan. Yani onların ben resimlerini ve videolarını da görmüştüm. Acana benzemiyorlardı ama Mursi daha iyi bilir herhalde. Bir de Mursi'nin bir açıklaması vardı tam bu noktada. Bu oturan insanları, protesto yapan insanları gördükten sonra ben bir milyon kişilik bir gösteri yapacağım demişti. Evet. Da Mursi <gülüyor> anılarından gelen bir açıklamaydı. İhvandan Olmadı gelen bir açıklamaydı. ama o. Fakat şeyin de saldıranların da. <gülüyor> ...baltacıların da devrede olduğu bir Türk kameramanın da yaralandığı haberi vardı dün mesela. TRT galiba, e, mesela, TRT kameramanın hatta kameranın da zarar gördü ve... ...baltacı denen haydutlar grubunun devlet destekli, derin, Mısır derin devleti destekli. Mübareğin adamı diye bahsetmiştik hatta burada. O derin devletin, her başkan ne olursa olsun. Her başkanın adamı. Evet. Her başkanın adamı. Onlar da vardı devrede bu saldıranlar da oturan öğrencilere ve gençlere saldıranların da başkanın adamları destekçileri olduğunu söyleyenler de varmış çok karışık bir durum var aslında son derece karmaşık gibi görünmüyor da sonuç belli değil bu Mursi'nin konuşması daha da öfkelendirmiş protestocuları ve baya başkanlık sarayının dışında artık çekil. Görevden git sesleri de başlamış epeydir, epey zamandır görülmemişti. Bu bir iç savaş da getirebilir mi yalnız? Yani, muhalefetten de gelen bir cevap vardı. Tanklar dolaşıyor. Çağrısına e, olumlu bir e, cevap gelmedi. Fakat Mısır'ın önde gelen demokrasi yanlısı gruplarından 6 Nisan hareketi yaptığı açıklamasında Mursi'ye rest çekmiş. Altın Nisan Hareketi Facebook sayfasına yaptığı açıklamada Cuma günü yapılacak protestoların Mursi için kırmızı kart anlamına gireceğini ifade etmiş. Bunu da Facebook'tan yapmış bu açıklamayı. Evet, Nobel Barış Ödülü sahibi Atom Enerjisi Komisyonu'nun da başkanlarından eski Muhammed El Baraday şey demiş. Mursi kan akıtmaya son vermeli. ...deklarasyonu geri almalı... ...bu özel yetkileri kendisine aldığı... ...referandumu ertelemeli... ...ve derhal muhalefetle... diyalog'a girmeli... ...Mısır kuşatma altındadır diye kısa... ...net ve sert bir açıklama yapmış... ...bir de özel bir gazetenin... ...şeyini veriyor... ...Şerif Kuddus... ...El Şuruk adlı özel bir gazetenin... ...başlığı manşeti... ...büyük... Dokuz sütuna girdikleri manşet e, el ettaha diye savaşında iç savaşın şeyi var mı diye iç savaşın hazırlığı mı yapılıyor diye sormuşlar durum gayet kaygı verici görülüyor bir başka kaygı verici gelişmeye de geçelim oradan o da Amerika e, Birleşik Devletleri ile Avrupa'nın kimyasal Silahlar korkusuyla Suriye üzerine acaba bir müdahale mi? Yani gene Irak'tan sonra bu açık radyo mikrofonlarında kitle imha silahlarıyla beraber karışık bir yeni müdebatı ağırlıklı müdahale mi var mı sorusu sorulmaya başlanıyor. Bu da gene Common Dreams'den aldığımız bir haber Craig Brown yazmış bunu da ve yani kimyasal silahlar korkusunu bir gerekçe olarak kullanarak Suriye'ye müdahale edebilecek mi diye Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa bu korkuları da kışkırtıyor mu diye sorular var. <gülüyor> Be Be Beşar El Esad'ın hükümetinden Be Beşar El Esad şey demiş eee NBC'de bir NBC'den bir haber var. Be Beşer diye yanlış söyledim ve Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri yani ye şunu demiş: Suriye e sarin gazını hava havadan atılacak bombalara doldurdu ve şeye ha hazır hale getirdi diye yani kelime de aynen locked and loaded yükledi ve Kilidi, kilide aldı. Evet. E, Lamont al. gazetesinde de bu tip haberler çıkmıştı. E, orada da e, Vatan gazetesinin aktardığı üzere e, bu sarin gazının füzeleri yüklendiği, bombaları yüklendiği ve uçakları yüklenip yüklenmemek için Esad'dan talimat beklendiğine dair haberler geliyordu. İşte tabi bu e, büyük bir tartışmayı da başlatmış durumda. E, dünyada de, seyrediyor. Büyük bir e, Kaygıyla seyrediyor demiş Başkan Obama. Ee, ve kimyasal silahların kullanılması kesinlikle kabul edilemez. Her zaman öyleydi. Şimdi de kabul edilemez. Ve trajik hata yaparsanız bu silahların kullanılmasının sonuçları olacaktır. Ve sorumlu tutulacaksınız diye sert bir açıklama da yapmış. Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da Başkan Esad'ı kırmızı çizgiyi yani sinir gazı, sarin denen sinir gazını e, kullanması halinde kırmızı çizgiyi geçeceğini e, uyarmış. Geçeceği evet, uçak kimlerinin de uyarmış. yakında olduğundan bahsediliyordu. Ve bir haber daha var. Ama burada sizin e, bu patriot füzeleri konusundaki derin bilginizden yararlanmak istiyorum. Hani siz teknik detaylardan bahsetmiştiniz ya, beyaz olduğu zaman... E, Beyaza boyandığı zaman evet. %90 özelliğini kaybediyor. Cruise füzelerine karşı hiç etkili değil. İki o zaman evet. Amerika'nın en büyük bu konulardaki uzmanından aldığım bilgileri aktardım. Benim evet. uzmanlığım yok bu konuda. O zaman belki okuduklarınıza nazaran bu soruyu sorayım size. İki patriot füzesini kaç asker kullanır? Ya da bir patriot füzesini, kaç, rampasını kaç asker kullanır? Füze kullanmaz ya rampayı kaç asker kullanır? Bu sorunun cevabı görece yani kullanılanın milliyetine göre değişir. Alman başka bir millet kullanıyorsa 400 kadar gerekir. Türkse 1 bir, bir Türk yeter. Yani bir füze rampasını 200 asker gibi 200 200 bölüşmüşler. Bu bilgisayarın başında nasıl duracaklar acaba? Yani bilgisayardan kontrol ediliyormuş. Siz daha iyi biliyorsunuz bu konuyu. Ama 200 asker sonuçta toplamda 400 asker. 400 Almanya askeri Türkiye'ye geliyor Patriot hücreleriyle beraber. Galiba Alman bunlar geliyor? Evet. Hı. Galiba bunlar patriot füzeleriyle beraber işleyecek o komuta merkezinden sorumlu olacaklar. Ya da başka bir plan var mı? Gazetelere yansımamış bu. Eğer bu komuta merkezinden sorumlu olacaklarsa bir füze rampasını 200 kişi mi ee, sorumlu olacak bir füze rampasından? Niye Yok, olmasın? Niye olmasın? Her şey mümkün. Yani bunun aslında şaka kaldırır bir tarafı da olmadığını bir takım insanların bundan büyük paralar kazanacağını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu füzeler çok pahalı şeyler işe yaradıkları son derece tartışmalı. Hatta 50 yıl sonra belki mükemmel çalışacaklar deniyor. Ama şimdilik böyle bir durum var. Patriotlarla, Patriotlarla 400 Alman geliyor haberini de anlamakta zorluk çektiğimi söyleyeyim ama Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Amerika Birleşik Devletleri'nden de ikişer e, batarya daha gelecekmiş. Bu ülkelerden gelecek asker sayısı ise henüz belli değilmiş. Yani sadece galiba bu patriot ile alakalı olan bir durum değil. Askerler de geliyor. Evet, onları da misafir ederiz tabii. Ama Türk olsalardı çok daha az Askerle bunu kullanmak mümkün olur. İşte bunu kullanmak için mi geliniyor yoksa farklı amaçlarla farklı bir ajanda mı var bunu bilmiyoruz. Yani şeffaflıktan tamamen uzak olan bir konudan bahsediyoruz. O yüzden ben biraz işi e, daha e, karmaşıklıktan kurtarmak için espri yapma yolunu seçmiştim ama galiba kızdınız. Yok kızmadım endişe endişeliyim. Niye kızacağım canım? Gayet endişe verici bütün her şeyi endişe verici bulma gibi bir eğilimim var. Bende paranoya e, zaten vardı. Giderek arttı galiba anladığım kadarıyla. Şeyi de e, söyleyelim. E, şimdi bir yandan da e, vaktimiz kalmayacağı için fazla şeyden de bahsedelim kısaca. Tünel kazısı için Cumhuriyet Caddesi'ndeki asırlık ağaçların kesildiği haberini de verelim. Büyükşehir Belediyesi 66 ağacın Çağlayan'daki Abide-i Hürriyet Parkı'na taşınacağını söylemişler. Ama Radikal'in haberine göre peyzaj mimarları bu yaştaki ağaçların bu şekilde taşınması mümkün olmadığını öleceğini belirtmişler. Yeraltı tüneli kazısı hızla ilerliyor. Hiç kimseye sormadan herhangi bir demokratik danışma mekanizması işletilemeden girişilmiş bu durum büyük bir hızda devam ediyor ve Büyükşehir belediyesi de ağaçları kesmiyoruz çağlayana taşıyoruz diyor ama vatandaşların çektiği kamera görüntülü vatandaş gazetecileri 20'ye yakın ağacın al alel, alel acele Kesildiğini de gösteriyor radikalden Elif İnce bu haberi yapmış. Yani ağacı taşımak için tepesindeki en üst katların üst taraflarındaki dalları budamanın ya da kesmenin ya da e, acık şeyinden e, bu terminolojiye pek hakim değilim. Ama dallarına değil de bütününü bir şekilde yok etmenin taşımakla bir alakası yok galiba bu görüntülerden. Orada Zaten Taksim görevle. platformundan peyzaj mimarı Faruk Dış'ta. Bu kesinlikle bir budama değildir, çınarları yok etme işlemidir demiş. Bu yaşta ve gövde kalınlığına sahip bir ağacı nakledemezsiniz demiş. Önce kök ıslahı yapmanız gerekir. Bu işlemde en az bir vegetasyon dönemi öncesinde yani 2011 yılının kış sonunda başlamalıydı. falan çok ayrıntı, detay vermiş. Bu bunu yapamazsınız. Çok Teknik detaylarla boğmayalım dinleyicileri. Bir de Göztepe'deki durumumuz var. Evet, Göztepe'de e, Göztepe sakinleri, Göztepe Parkı'nın imara açılmasına karşı hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Kadıköy Mücadelesine, Kadıköy Belediyesine karşı bir mücadele e, vermekteler. Bu konuyla alakalı büyük bir e, harekete geçilme durumunda söz konusu. Olayın geçmişi kısaca şu şekilde geçiyor. 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu park içerisindeki 2500 metrekarelik alanda yaklaşık 5175 metrekarelik inşaat alanı ile onayladığı cami yapılmasına yönelik planı Kadıköylüler tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Hatırlarsınız. Evet. Zeynep Biran takibi ediyor. Bizi de bilgilendiriyor bu konuda. Evet. 2006 yılında yürüme uzaklığına 3 yürüme uzaklığında 3 cami bulunduğunu, şehircilik ilkelerine aykırı olduğu ve kamu yararı bulunmadığı gerekçeleriyle İstanbul İdare Mahkemesi'nin kararıyla iptal edilmişti. 2006'da verdiği kararla beraber. Ama 7 yıllardan sonra bir yeniden imar açıldığı görülüyor. Evet. Aynen öyle. 2011 yılında beklenen İstanbul depremi giderek yaklaştığı ve depremde de sığınacak ve nefes alacak yerler olmadığı halde Danıştay 2009 yılında aldığı bu İptal kararını 1 Haziran 2011 tarihli ve e, 2011-2007 sayılı karar ile bozmuş. Parkta da iptal edilen cami inşaatine yeniden yol açmış. Böyle bir durum da var. Evet bir anda çatır çatır ağaç kesilmesine başlanıyor. Revizyon tadilat derken tipik böyle. Hiçbir ne Göztepelilere ne Kadıköylülere ne İstanbullulara herhangi bir şey sorulmadan... katılımcılıktan <gülüyor> yoksun bir şekilde ve bir anda da caminin yeniden imara açılacağını basından öğrenmiş bulunuyoruz diyor Zeynep Hanım ve bu karar da parkta tadilatın başladığı tarih, tarihte belli olmuş aslında. Yani ani gelen bu depreme karşı el birliğiyle ve el yardımıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yalnızca İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nde değil aynı zamanda ilginç bir şekilde Kadıköy Belediyesi'ne Karşı da mücadele ediyoruz Yani mesele parti Meselesi de Olarak gözükmüyor anlaşılan Yani Kadıköy Belediye Başkanı'nda Tazminat davası açma tehdidi yüzünden Ruhsatı vermek zorunda kaldık gibi Akıllara ziyan açıklamalar Yapılıyor bu konuyu takip Etmeye devam edeceğiz zaten geçenlerde Çok Bunu Söyleme fırsatımız olamamıştı. Göztepe Parkı'nda bayağı kalabalık bir göstericiler, canlı bir göstericiler grubunun protestosu vardı. Yani şöyle diyorlar. Biz Göztepe'liler, Kadıköylüler, İstanbullular olarak bugün ve geleceğimiz adına son derece hayati bir, yaşamsal bir öneme sahip parkımızı korumak için 7 yıl sonra yeniden bir aradayız. Depremde sığınacak yer. Temiz hava, spor alanları bizim hakkımız. Ağaçlar mirasımız. Göztepe bizim parkımız. Göztepe Parkı yeşil kalacak. Diyoruz diyor. Çok önemli çünkü bir de şey bilgisi var. 60. Yıl Parkı. Kadıköy'ün dolgu arazi üzerinde olmayan ender, nadir, yeşil alanlarından biri. Bu yapılıyor. Kimseye haber vermeden bu meseleyi de de takip etmeye evet. çalışacağız. Açık kaste. <Gülüyor> Açık Radyo Brasisi 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete Devam ediyor saat 8.39 <gülüyor> Ve Biraz önce dinlediğimiz bir Büyük bir olayın Küçük bir parçasıydı Ça adlı Bilinen çok bilinen parçanın Üzerine Belçika'daki Büyük bir torun torba Dede nene Ve küçücük bebeklerin de katıldığı Bütün sokaklarda şu anda iklim değişikliğini önlemek için şu anda harekete geçmek zorundayız. Ey ahali, ey politikacılar uyumayın diye bir büyük gösterinin videosundan alınmış bir parçaydı. Biz de onu demokrasi Now!'dan aldık. Ben bunun da dün Mersin Üniversitesi'ndeki konuşmamda da bununla açılışı yaptım. Kalabalık bir katılım vardı aslında. 200'e yakın insan... Dedi. Çıkışı da Rafi'nin Cool It Cool It parçasıyla yaptık <gülüyor> konuşmayı ve herkesin alkışla tempo tuttuğu bir şeydi Yani canlı bir Mersin durumu vardı onun da haberini vereyim siz burada terlerken açık gazetede Ben de böyle işler yapmaktaydım Bir de ben Mersin'in bir sahil şehri olduğunu zannediyordum Değil miymiş? Değilmiş ben orada Adana'dan gelip bütün şehri kat ederek gittim işte kampusa Mersin Üniversitesi'nin oradan da çeşitli sosyal tesislerinde yemek yedik başka konuşma konferans salonlarına gittik sonra da merkeze de uğradık bir şeyler hediye ettiler sağ olsunlar radyoya getirdik. Ben yani denizi hiç görmedim. Bu burada deniz var mı dedim. Var ama görünmüyor dediler. Bu haber kötü. O zaman nükleer santrali Akkuya kurulacak nükleer santrali kovalardan getirecekleri sularla mı soğutmayı planlıyorlar? Belki de İyi sadece sürü. sizin görmemişsinizdir. Şu anda telaşa kapılmaya gerek var mı? Ben sordum arkadaşlara görünmez dediler. Bu, peki dedim bu binalar niye yeşil yok burada fazla? Vardı dediler. Portakal, narinciye, limon ağaçları vardı. Hepsini kestiler. Gelişme oldu dediler. Aynen böyle kelime gelişme, kalkınma oldu ve onların yerine büyük yüksek binalar yapıldı dediler. Muhteşem. Durumu ve rüzgarı da kesiyormuş Mersin'de. Durum bu ama çok zengin, hoş insanlar. Zengin bir şehir, hoş insanlar var. Onu da söyleyeyim. Onların da selamlı geldi. Bu arada da Mersin e, Üniversitesi Radyosu'nda e, 40 dakikalık bir e, canlı yayına da katıldım. Hı. Çok, Bizim stüdyolardan daha güzel. Bunu da söylemek zorundayım. Geniş, ferah ve çok iyi izole edilmiş Atalay'a da söyleriz. Peki bu kadar haberler. da neler oluyor? Şimdi Gökşen'e bağlanalım. <gülüyor> Birleşmiş Milletler Doğa İklim Müzakereleri Gökşen Şahin Doğa'dan Bitiriyor Günaydın Gökşen Günaydın Günaydın Gökşen Günaydın Hocam Son gün bugün neler olup bitiyor? Bitti. Obama ve bütün diğer liderler de gelip Erdoğan'ın da katılımıyla bu büyük anlaşma imzalanıyor mu bugün? Küresel iklim değişikliğini ee, önlemek üzere. Yani yalan söyleyemeyeceğim. <gülüyor> biliyorsunuz o konuda çok beceriksizim. Söylemeye çalışınca yüzüme gözüme bulaştırıyorum. Ama başka bir şey söyleyebilirim. Burası bir hayli karıştı dünden beri. E, sivil Toplum Kuruluşları'nın bu Kopenhag'da olduğu gibi yine hiçbir toplantıya giremiyoruz. Bütün toplantılar yani Kopenhag'da e, giriş kartlarımız iptal edilmişti. Burada öyle bir durum yok. Ama bütün toplantılar bakanlar düzeyinde ve kapalı yapılıyor. E, son metinlerin oluşturulması, bugün artık bitirilmesi planlanıyordu toplantının. Son metinler bu sabah elimize ulaştı. Ve aynı zamanda bütün görüşen tarafların da eline bu sabah ulaştı. Dolayısıyla o görüş Taraflar e, tek tek o metinleri inceleyecekler, son yorumlarını belirtecekler. Daha sonra e, o başlıklar kapanacak ve bunlar müzakere salonuna taşınacak. Yani e, artık devlet delegasyonlarının son sözü söyleyecekleri salona taşınacak. O salonda tekrar görüşülecek ve toplantı bitirilecek. Sürecin böyle olması gerekiyor. Biz daha metinleri yeni görme kafasındayız. Dolayısıyla e, geçen seneki gibi herhalde bugün buradan gidemeyeceğiz gibi görünüyor. Hmm. E, zaten otobüs servislerini e, düzenleyen arkadaşlarla konuştuk. Onlar söylediler bizim e, kontratlarımız pazartesiye kadar uzatıldı. Herhalde siz buradasınız aslında <gülüyor> dediler. Dolayısıyla işler e, müzakere sürecinde biraz karıştı. Bu biliyorsunuz uzun dönemli işbirliği defici çalışma grubunun altında baş tartışman bir sürü başlık vardı. Onların uzun dönem işbirliğinin nasıl olacağına karar vermeleri gerekiyordu. O başlıkları tek tek konuşup, hemfikir olup kapatmaları gerekiyordu. Bu başlığı. Arkasından da onun çıktılarını alarak Durban platformu yeni bir anlaşma üzerinde çalışacaktı. Şu an ee, o uzun dönem işbirliği geçiş çalışma grubu dediğimiz gibi kapanamadı. O kapanamadığı için Durban platformu onun çıktılarını bekliyor. Onun çıktıları geldikten sonra onları tekrar görüşecekler. Kendi metinlerine nasıl e, entegre edebileceklerini konuşacaklar. Sonra da onlar kapatma sürecine girecek. Dolayısıyla biz daha buradayız gibi bir şey var. Evet bu arada ben... Var yani. Evet bir de şeyi sorayım Gökşen. Bu dünyanın en zengin ülkelerinden birinde. Petrol ve doğalgaz zengini bir ülkede. Ve aynı zamanda da dünyanın en büyük sera gazı üreticilerinden salan ülkelerden biri. Hatta birincisi olan bir ülkede cer yani diyor bütün bu olaylar. Delegeler, basın diyor. İşte Amy Goodman bir yazı yazdı bu konuda Demokrasi Now'dan. Delegeler, basın, bütün önemli bürokratlar ve haddi hesabı olmayan düşük ücretli yabancı şey, işçiler burada Hepsi bir devasa 39 metrelik bronzdan bir mama adlı meşhur Fransız Amerikan heykeltıraş Louis Bourgeois'ın heykelinin altından geçiyorlar. Emir'in karısı seçmiş 10 milyona mal etmişler bu şeyi. Fakat bu zirvede COP18'de işte Dünya Bankası için ısıyı düşürelim ve 4 derecelik dünya kesinlikle neden önlenmeli raporunu yazan grubun başında olan bilim insanı bir HRE sordum asıl meselini nasıl oluyor böyle demiş. Yani dünyanın tarihi olarak en büyük sera gazı e, sorumlusu olan ülke küresel ısınmada Amerika Birleşik Devletleri bu iklim değişikliğini değiştirecek şeye e, fona Küresel fona nasıl katkıda bulunur diye. O da şey diye cevap veriyor. Ya yani Amerika'da bir iklim uçurumu var. Burada da aslında bizim her yerde asıl uçurum karbon tsunamisi. Yani muazzam, devasa miktarlarda karbon şimdiye kadar görülmüş en yüksek seviyede atılıyor. Ve işte bu karbon tsunamisi de galip gelecek muhtemelen gezegeni. Çok sıcak deniz seviyelerinin acayip yükseldiği ve okyanuslarında as aside olduğu bir yere götürecek diye çok net bir şey söylemiş durum vahim görünüyor yani yani onu da söyleyelim dün Filipinlerin konuşması vardı Ben onu sizinle paylaştım ama orada yani salonda Kyoto protokolü şu an kapanan tek başlık görüşmelerde onun çıktıları işte şey aktarılacak ee, müzakere salonuna yani bu delegasyonların ortak görüştüğü kop dediğimiz artık kop başlığına aktarılacak taraflar konferansı altında görüşülüp kabul edilecek o Protokolünün çıktıları. Onun çıktılarının yani kapanış toplantısında e, ülkeler işte çıkıp görüşlerini bildiriyorlardı. Ülk, çıkıyorlar işte diyorlar ki bizce de bu iş doğru yapılmalı biz sizinle beraber hareket etmeye hazır olduğumuzu belirtiyoruz falan. Bir tek Filipinler gerçekten bu yaşadığı süper kayfunun etkisiyle gerçekten durumu anlayarak konuşan tek ülkeydi. Çok yani en çarpıcı olan şey oydu. Hepimiz ağladık salonda. Tam o esnada hatta e, Serdar Bey benim yanımdaydı ve Yeşil Dalga programına bağlanacaklardı. Programın başı biraz ağlamaklı başladı falan. Çok e, ağlayarak konuştu zaten Filipinler'den konuşan delegasyon başkanı. Ve şeyi söyledi yani. Eğer biz değilse kim, burada değilse ne zaman, Şimdi burada değilse nerede, şimdi değilse ne zaman. Evet. Biz aynı başlıkları 18 senedir konuşuyoruz ve hiçbir sonuca varamıyoruz. Ama durumun gittikçe ne kadar büyük bir felakete dönüştüğünün farkındayız. Ben bunu sizlerden işte bir delegasyon başkanı olarak değil, kendi arkadaşlarından, kendi ailesinden onlarca kişiyi kaybetmiş birisi olarak istiyorum bu konuda artık harekete geçmemiz gerekiyor dedi. Arkasından zaten salondan büyük bir alkış koptu. Bütün sivil toplum kuruluşları desteklerini gösterdiler ve çıkışta da tek tek böyle bir işte 300 kişilik grup toplandı ve hani tek tek sarılıp başsağlığı baş sağlığı dilendi. Çok çok çarpıcıydı. Arkasından tabii ki ondan sonra konuşan her grup biz de Filipinlere başsağlığı ve işte eee taziyelerimizi sunuyoruz. Umarız buradan bir sonucu varırız. Diye böyle yine kırık politika ağzına yeri döndüler. Evet, bu arada ben... şey de önemli bence, burada e, gittikçe işlerde karışıyor. Dediğiniz gibi yani biz müzakere kere salonunun artık toplantılar bakanlar seviyesinde ve kapalı yapıldığı. Belki de onun için Çünkü... almıyorlar zaten ee, yani bu. Tabii, zaten onun için almıyorlar şeyden. Yani e, son çıkacak kararın ne olacağını Göreceğiz bir şekilde ama. Ee, bu bakanlar seviyesindeki görüşmeyi bizi almıyorlar ve bilemiyoruz içeride ne konuşulduğunu. Ama e, içeriden haberler geliyor bize haliyle. Bu haberlerde şey söyleniyordu çok net yani G77 e, Aras istediğimiz bu ada devletleri koalisyonu en az gelişmiş ülkeler bunlar belli konularda dayatıyorlar. Bun, bunlar da şu konular gelişmiş ülkelerin sera gazı azaltı hedefleri işte Bill Heyr'in raporunda Açıkladığı gibi şu an iklim değişikliğini durdurmak için yeterli seviyede değil. Onlar gelişmiş ülkelerden azaltım ödevlerini arttırmalarını istiyorlar. Aynı zamanda ee, işte kayıplar ve zararlar var. Kayıplar ve zararlarla ilgili bir süreç oluşturulmasını istiyorlar. Çünkü her geçen gün daha fazla tayfin yaşıyoruz. Her geçen gün daha fazla yüz binlerce insan öldürülüyor. Bu süreci en azından kontrol edecek. En azından buradaki hani e, zararları ve kayıpları anlamamızı sağlayacak bir çalışma programı oluşturalım ve bunu en azı indirecek şekilde bir e, çalışma yapalım diyorlar. Amaç da şu yani verilen iklim fonlarını örneğin işte HES e, yapmakta vesaire kullanmasın ülkeler de doğru düzgün gerçekten kayıplarını ve zararlarını e, onun kayıpları ve zararları için kullansın diye bu tartışılıyor. Bunun için bastırıyorlar. Anlaşmada eşitlik olması için bastırıyorlar. Bu gibi konularda ama gelişmiş ülkelerin çok adım atmaya niyetli görünmüyorlar. Dün öğlen bununla ilgili bir eylem vardı. Sizin gücünüz masaya koyabildiğimiz paradan gelmiyor. Sizin gücünüz sizi destekleyen halklardan geliyor diye gençlerin bir eylemi vardı. Orada işte sakın geri adım atmayın biz sizin arkanızdayız diye bir hayli kalabalık. Zaten e, gençler bir gruptu. Basının da ilgisi çok fazlaydı. Öyle bir eylem oldu. Ama esas bizi hani şaşırtan ve işte Katar'da bu eylemin yapılmasını, pardon Katar'da bu toplantının yapılmasını sorgulattıran şeydi. Akşamüstü Katar'daki, Katar'ı hedef alan eylemdi. Katar'ın başkanlığının böyle bir müzakere e, bir yürütmedikin yeterince başarılı olmadı görüşü hakim. Size örneğin şöyle eleştiriler var. Bir tanesinde bakanlar geldiler Salı günü ee, ve hemen yani Salı akşamı geldiler ve Çarşamba günü sabah 10 hemen yuvarlak masa toplantısına oturdular. Ama biliyorsunuz burada birçok ülke var ve çok grup var. İşte G77 bir grup olarak davranıyor. Küçük ada devletleri koalisyonu bir grup olarak davranıyor. Bu grupların kendi arasında görüşmek ve de ne, masaya ne koyup masaya ne koyamayacaklarına karar vermek gibi bir süreleri olmadı. O toplantılarda da aynı zamanda e, Katar Başkanlığı toplayıp bakanları bir araya ee şimdi ne yapıyorsunuzdan fazla bir şey söylememiş. Dolayısıyla e, o süreçleri yönetmekte bir zayıflık görüldüğü için Katar'a eleştiri vardı. Bir de tabii ki herkes yani Katar eğer böyle bir organizasyona ev sahibi yapıyorsa Mutlaka ki sera gazı açıklayacaktır herhalde ki hani bunu evinde yapıp bu kadar iklim değişikliğine önem verdiğini gösterip ondan sonra da ben olduğu gibi kirletmeye devam ediyorum diyemez diye düşünüyordu. Tamam. Ee, bununla ilgili iki kişi iki tane bu daha önce konuştuğumuz Arap Gençlik hareketinden iki aktivist. Katar, eğer liderlik etmeyeceksen neden ev sahipliği ediyorsun? Geri pankart açtılar. Hemen e, giriş kartları alındı. Onlara beş deniliyor ya o şeyleri alındı. Beşleri the... alındı. Evet. E, ona ondan sonra işte dışı, sekreter yanında özel odasına götürüldüler. Bir de biliyorsunuz burada şey değil yani herhangi bir güvenlik görevlisi e, çalışmıyor. Birleşmiş Milletler polisi çalışıyor. <gülüyor> Pardon. Dolayısıyla hani Birleşik Devletler Polisi'nin normalde böyle şeylere müsamaha göstermesi gerekiyordu Gö ki gösteriyordu da ama söz konusu Katar olunca bir anda işin rengi değişti. Bu iki arkadaşın bir tanesi Mısırlı bir tanesi Lübnanlıydı öğrendik ki e, sınır dışı ediliyorlar ve sınır dışı edilmelerinin sebebi de inanılmaz bir şey e, Katar biz gelmeden önce vize sistemini değiştirmiş. Eskiden dış işleri veriyormuş vizeleri, ee, şimdi bunu Katar Vakfı'na, Katar Foundation'a devretmişler ve e, vakıf verdiği vizeyi istediği anda iptal etti, istediği anda yenisini verme, uzatma hakkına sahipmiş. Ama bunu hiçbirimiz bilmiyorduk. Dolayısıyla e, dış işleri de bundan sorumlu değil, çünkü onlar vermiyor vizeyi. Evet, dehşet verici bir... Dolayısıyla Uğuzlar Arası. Evet, Dolayısıyla uluslararası kriz haline dönemez. Bir de bir iddiaları var. Evet, oyun o, oynanıyor. Yani her anlamda oyun oynanıyor. Mesela Kumin da e, Greenpeace International Direktörü Kumin da söylediği şey şu. <gülüyor> e, Obama'nın bizim de bu radyoda verdiğimiz zafer kabul başkanlığı, yeniden başkanlığa seçilmesi kabul konuşmasında söylediği şeydi. işte biz çocuklarımızın... E, iklimden mahvolmuş bir dünyada yaşamasını istemiyoruz şeklinde çok yani birçok insana umut veren bir konuşması vardı. Oysa diyor şeyde Kuminaidu'da Amerika'nın gönder, Obama'nın gönderdiği iki temsilci Todd Stern ve Jonathan Pershing Doha'ya bu Birleşmiş Milletler sürecini engelleme göreviyle gelmiş oldukları apaçık. Bütün yaptıkları onu gösteriyor ve bu sanatta da bu mükemmele ulaşmışlar yani zanaatte. O zaman da Başkan Obama çok bu, bu iki negatif görüşmeciyi göndermesi çok büyük saygısızlık Başkan Obama'nın. Çünkü yani sanki o görüşme şeyde seçildikten sonra yaptığı konuşmayı hiç yapmamış gibi hareket ediyorlar bu görüşmeciler. Stern ve Pershing demiş ya telefonu eline alıp delegelerine benim dediğimi yapın demeli ya da onları geri çağırmalı Washington'a yeni birilerini göndermeli diyor Peki Pershing şey de diyor ki Demokrasi Now! da Amy Goodman da diyor ki sordum diyor Pershing'e ne diyorsunuz Kumin bu şeylerini no comment demiş yani yorumda bulunmamış Sonuçta sadece e, şeye kaldı iş yani bir, dünyanın bir tarafında ta Kopenhag'dan beri takip ediyoruz işte 2009'dan beri Cancun'da da, Durban'da da şimdi Doha'da da gayet güçlü kararlı, azimli ve mücadeleye kararlı özellikle genç insanlardan oluşan gezegenin geleceğini hakkında büyük kaygılar besleyen ve mücadele vermeye çalışan insanlar var ve e, ...eylem yapıyorlar... İşte diyor şeyde bitirirken... ...yazısını... ...Amy Goodman... ...bu insanlar aslında... ...şeyi temsil ediyor diyor... ...bu büyük... ...örümcek heykeli Louise Bourgeois'ın... ...çünkü Louise Bourgeois... ...şöyle anlatmış... ...anneme bir ağıt olarak... ...yaptım bu dev heykeli, örümcek heykelini... ...örümcek gibi annem de... ...ağ örerdi diyor... Örümcekler yararlı ve koruyucudurlar. İşte BOFA'dan Filipinler'de sen diye Amerika'daki iklim değişiklikleri iklim aktivistlerin ağı gayet net gittikçe güçleniyor ve yolu da açıyorlar ama politikacılar dinleyecek mi? Onu bilmiyoruz. Evet yani aynen öyle özetleyebiliriz. Dolayısıyla e, bugün de yine çok sayıda etkinlik olacak içeride ee, onlarla beraber politikacılar üzerine bir baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Ki doğru kararı alsınlar diye büyük ihtimalle beklentiler şu yönde ee, eğer burada bir anlaşmaya varamazlarsa yani Kyoto protokolünün ikinci yükümlülük dönemi falan gibi konularda finans gibi konularda anlaşmaya varamazlarsa bu çok büyük bir felaket olacak ve hakikaten 18 yıllık süreci bitirecek bir felaket olacak. Dolayısıyla buna izin verilmeyeceği yönünde genel kanı. Dolayısıyla ortalama bir kararla ortalama çıktılarla bu toplantı bitecek. Ama tabii ki bu şekilde bitmesi toplantının hükümetleri önümüzdeki yıl ya da bundan sonraki hükümetlere çok daha fazla ev ödevi bırakmak anlamına geliyor. Çünkü bir şekilde bizim bilimin dediği şeyle gerçekle politikacıların Politikaları arasındaki farkı kapatmamız gerekiyor. Bunu kapatamazsak hakikaten yani bir yerden sonra işte kalkınma politikasından bahsediyor hemen hemen herkes. Özel koşullar, ulusal koşullardan. böyle bir ulusal koşulları olmayacak yani. Gezegensel koşullarımız ulusal koşulların önüne geçeceği için artık kalkınma politikaları bir işe yaramayacak. Bunu keşke daha erken anlasalar ve bu yönde hareket etseler. Ama ee, işte... Şu an bir şey diyemiyoruz. Bizim elimizde de onları bu yöne doğru itmekten başka yapabilecek hiçbir şey yok. Evet Diliyoruz. mücadeleye bakalım. devam. Yani bakalım o zaman daha uza, uzadığı kesin kalıyorsunuz. Belki duruma göre Cumartesi günkü bazı programcı arkadaşlarımızdan tekrar şey rica edebiliriz. Evet yani Senin e, şey belli değil. Henüz şu an bugünün programı açıklandı. Bütün görüşmeler saati daha sonra belirlenecek, saati daha sonra açıklanacak diye gidiyor. Yani e, Ve Katar Başkanlığı'nın bunun Cuma günü bitirmek konusunda ciddi bir ısrarı var. Belki lan. bu gece sabaha kadar kalıp yarına bitirilebilir. Ama yani hiçbir fikrimiz yok şu an e, ne zaman bitirebileceği ile ilgili. Hani böyle şeyde birden illa bir metafor kullanacak olursak bir şey büyük sis basar aniden ve bütün uçak seferleri belirsiz bir tarihe ertelenir. şeyde Tabloda, havalimanında görürsün. Belirsiz, belirsiz evet. belirsiz diye onun gibi bir durum anlaşılır. Tam bir sisteyiz. Peki Aynen Gökşen öyle. çok teşekkür ederiz. Ben Görüşmeye teşekkür devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler Doğa İklim Müzakereleri Gökşen Şahin Doğa'dan Bitiriyor Açık Gazete Seyyare ile Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba. Günaydın sizi hanım. Gayet iyi. Her şey mükemmele doğru gidiyor zaten. Evet. Do de en, en azından dışarı. insan kendi bazen şeylerini nasıl diyeyim hatalarının farkına varıyor. Benim mesela birkaç yıl önce hani şey diyordum Rusya'ya bakarak falan nasıl yaşıyorlar? Putin'le yaşamak nasıl mümkün? Ama oluyormuş. Oluyormuş, anlaşılıyor, değil mi? Evet. Şu andaki son aldığımız haberde doğada iklim görüşmelerinde de bütün aktivistleri kapı dışarı edip kapalı kapalı toplantılara geçmişler zaten. İki de Arap İklim Gençliği diye yeni kurulan bir örgüt de vardı. Onların da bir pankart açtıkları için hemen derdest edilip sınır dışı edilmişler bir vize değişikliği yapılarak. Bu da Katar. Evet. Evet. Evet. evet. evet durum bu. Ama evet, Putin konuşalım. Senin de yani, Putin, Rusya. <gülüyor> Dünyamızın gittiği bir güzel noktada hani Türkiye ya hakikaten şimdi az önce televizyonda işte bir haber vardı CNN Türk'te mesela böyle rastgele adeta haberler yapılmaya çalışıyor Türkiye'de çevre konularıyla ilgili şu oluyor bu oluyor ben büyük kanallardan şeyden bahsediyorum yani kamuoyunun yaygın olarak izleyebildiği kanallardan diyelim ve onlarda mesela işte hani yeşil ekran vesaire gibi işte haber kanallarında böyle şeyler oluyor ve veya da işte Çevreyle ilgili şu ciddi sorunlar gibi arada bir gündeme getiren böyle biraz kozmetik programlar var. Fakat onlarda bile öyle aslında birkaç çekici şeyler var ki bir anlamda ciddi, titiz bir çalışmayla, planlamayla yapılmış programlar değil bunlar. Rastgele orada ona denk gelinmiş, burada buna denk gelinmiş gibi programlar aslında. Ama orada bile gündeme getirilen sorunlar müthiş aslında ve üstünde çok konuşulması gereken şeyler. Ama işte Türkiye'de ne politik olarak bunlara eğleniyor ne işte kamuoyunun genelinde bunlar bir gündem yaratabiliyor. İşte haftalardır ben yani şimdiye kadar büyük bir trajedi sonucu ölen mesela bir dolu insanla ilgili falan bu kadar konuşulduğunu duymadım ama muhteşem yüzyıl dizisi polemiği sürüyor da sürüyor da sürüyor. İşte İzmir'de Tabii mesela parkta e, kurşun isabet eden e, Edip'te ölen çocuğu hiç hatırlamıyoruz Umut'u. E, ondan sonra onun adı kesinlikle artık geçmiyor ama e, muhteşem yüzyıl. Büyük bir e, ciddi polemik konusu. Arkasında da ciddi bir olay var bunun hakikaten. Çünkü Maneviyat Bakanlığı kurulmasından ondan sonra e, bütün hani e, maneviyat bakanlığı sadece dizilerin de içeriğini düzenleyecek bir şey değil tabii ki. Maneviyat Daha Bakanlığı da. mı kurulacakmış? Onu duymamıştık. A, kaçır, kaçırdınız mı? Evet kaçırdık. <gülüyor> Böyle bir şey mi vardı acaba? Böyle bir şey mi vardı? Kurulu verir ondan sonra. Ya şimdi şöyle bir Kuluruz olay oldu da. aslında. AK Parti İstanbul Milletvekili bir tane Oktay Saral'ın e, durumdan vazife çıkarması üstüne e, oldu bu hikaye. E, gençleri ve aileleri Batı kültürünün etkilerinden korumak amacıyla bir maneviyat bakanlığı kurulmasını istedi. Hmm. Ve kendisi dedi ki ekonomimiz iyi yönde gidiyor ama mal, milli manevi ve manevi gidişat aynı yönde değil. E, bu konuda çalışmalar yapılabilecek, tedbir alabilecek bir maneviyat bakanlığı kurulsun. Ee, ve bu konuyla ilgili meclis başkanlığına bir teklif e, sunacağını söyledi. Ya şimdi e, hani bu olur mu, olmaz mı vesaire falan bunların ötesinde ha böyle de bir var işte, meclisi her yerde olur zaten e, deyip geçilecek konular değil bunlar. Şimdi bunların yavaş yavaş üstüne ciddi ciddi konuşla konuşla ve işte e, işte başbakanı hoş gözükmek için e, vesaire böyle şeyler e, e, söylendikçe başka milletvekilleri tarafından da bu iş Erdoğan'ın kendi meselesi, kendi e, laf ettim oldu şeklindeki e, bir anlamda açılım saçılımları olmaktan çıkıyor. Bu e, giderek e, AK Parti'nin de AKP'nin de kendi politikası haline geliyor. Ondan sonra o yetmedi, onun dışında toplumda oturup da ciddi ciddi bunlar tartışılarak müthiş vakit kaybediliyor. Yani, Maneviyat Bakanlığı yani <gülüyor> neyse tamam yani ver. hani diyelim ki bu öyle bir fariz diye tamam geçelim bilmem ne ama yani bugün eminim bu gene temciz flabı gibi e, gündeme gelecektir bilmem ne olacaktır e, vesaire yani e, muhteşem bir yıl bu kadar konu olduğuna bakarsak hani muhteşem bir yıl bu kadar konu olacak bilsin mesela Halit Ergenç e, başrolündeki kanuni kişilik e, Özbekistan devlet başkanı e, İslam Kerimov'un Kızı işte ve İslam Kerimov ve Özbekistan insan hakları ihlallerinde Dünyanın en önde giden Ülkelerinden oluyorlar evet, Onun mi? kızının Gülnara'nın bir parfüm Yaratmış kendisi Efendim onun işte şey için Tanıtımı için koşa koşa Özbekistan'a gitti Ve müthiş paralar aldımdan. Yani Burada bir etik ahlaki boyut var Birçok batılı yıldız Çünkü o beğenilmeyen batının yıldızları Bunu reddediyorlar Evet e, gidip de Özbekistan'da böyle bir reklama çıksalar bir daha halkın kendi halklarının kendi izleyici kitlelerinin karşısına çıkmakta güçlük çekerler çünkü. Evet önemli çok önemli bir nokta ben de bir ufak parantezle bir ilavede bulunayım müsaade dersen. Ee, Özbekistanlı yani, diktatörü Kerimovu e, aynı zamanda oranın e, Britanya Büyükelçisi ee, Özbekistan'daki bizzat şey söylemişti muhaliflerinin muhaliflerini kaynar suda kaynatarak öldürdüğünü söyledi ve İngiltere Hı. geri çekmek zorunda kaldı. Görevden aldı. <gülüyor> yani büyük elçini. Böyle bir ülkeden bahsediyoruz ve işte starımız da gidip onun kızının projesinde çalışıyor ama böyle işte. Hı. Böyle işte ve işte bunun tepki yaratmaması yenilik yutulması asıl ciddi müthiş olay bu tabi ki yani. Ama e, ecdadımız vesaire meselesi oluyor. Evet hani yani ecdadı... bu bu ce, cehalet de yani hakikaten insanı e, bitirebilir. Hakikaten yani 3. Richard da e, birkaç geçen sene mi seyretmiştim. Yani 3. Richard İngiltere'nin krallarından biri işte ve yeryüzünün en hırslı, en cani, sapık Katil adamının hikayesini anlatıyor Shakespeare. Bir İngiltere kralından bahsediyor. Ve bundan maneviyat bakanlığı İngiltere'nin buna itiraz etmiyor. <gülüyor> evet İngiltere'de büyük bir ciddi şey var gördüğünüz gibi. Maneviyat kaybı. Çok fenal durumdalar. Ya süper Çok katil. Yani en büyük katillerinden biri olarak. Herkesi her... Kötülüğün ta kendisi olarak şeytanı gibi göstermiş Shakespeare ve çok bence ustaca çizmiş. İşte yani. maneviyat Bakanlığı kurulduğu zaman bu gibi hikayeler Shakespeare'de vesaire'de Türkiye'ye gelemeyecek artık. Ve onlar tamamen gelebilir. Yani onlar işte Batı ne kadar kötü bakın işte bunlar <gülüyor> sapık, çatlak manyaklardan oluşan bir gruptur falan gibi bir şey. Ya yani bu Batı ile ilgili meseleyi Türkiye çözemedik, hiçbir şey çözemez. Türk meselesi de çözülemez. Ya yani bu Batı kompleksi. Artık yani hani Sen zaten Avrupa'nın parçasısın Avrupa'sın Yani bunu bu kadar yapsayarak Bu kadar Bir tarihi gerçekliği bu kadar da Şey yapar iteleyerek öteleyerek Peki öyle bir şey hayat kurmaya çalışıyorsan Bakalım ne oluyor Bu tam bir komplekstir Ve bunun sonucu da işte Hepimiz göreceğiz ama Ne, ne olacağı belli i̇şte Kürt meselesi asla çözülemez mesela bu komplekslerle, Kürt meselesinin ötesindeki ne yapılırsa yapılsın bu batı kompleksi yaşadıkça. Evet. Çünkü o zaman haklar, özgürlükler, bilmem ne batıyla ilintilendiğin her şeyi böyle bir aşağılama, burun kıvırma. Ben daha iyi bilirim, daha iyi yaparım. Daha iyisini ne yapıyorsun acaba yani çok merak ediyorum gerçekten. Yani şeylerde şimdi son dönemlerde 19. yüzyılın sonundan eee şeye kadar ellilere kadar 60'lara kadar yazılmış. Hani Batı ile ilgili, Batı'yı sonra neden birçok bir yazarın e, Türkiye'den e, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminden yazarın e, bir anlamda dertlenmelerini o şey, şeylerinin eserlerini e, okuduğum e, bir ders alıyorum mesela ve orada her zaman işte o şey var. Batı ile bir hesaplaşma muhakkak ki var. Bir, ne, ne, ...nedir bu karşımızdaki... ...ne yapabiliriz vesaire. Ama 50'lerde 60'larda dahi... ...en milliyetçi... ...en sağcı... ...yazarlar arasından... Ya ...bu iş batılılaşma diye bir şey varsa... veya da biz batıyla ilişkimiz varsa... ...bu buzdolabı almak olmamalı... ...deniyor. Ortada o zaman da o pek fazla buzdolabı... ...anca yeni yeni gözükmeye başlayan bir şey ama... ...böyle de bir şey var... ...hani en azından... Ee, düşünce var ortada Fakat şimdi modernleşme Olarak anlaşılan tek şey aslında Son derece kozmetik Bir modernleşme Görüntüde e, modern olalım Bu aslında çok kemalist de bir yaklaşım Görüntüde modern olalım içeriden işte ne olursak Olalım gibi ee, Biz kendi bir anlamda e, Hak ve değer e, Ve işte maneviyat Kanunlarımızı Yaparız, oluştururuz ve ondan sonra işte e, o rol modeli olarak da mesela Putin'le çok güzel evet. böyle kol kola mutlu pozlar. Putin niye bu kadar mutlu bu pozlarda acaba? Bunu da sormak lazım. Yani e, Putin'in e, müthiş e, belli ki hoş e, vakit geçirdiği, tatmin olduğu bir ziyaret gerçekleşti. Bunun sebebi de e, Rus, Ahmet Davutoğlu'nun ve Erdoğan'ın da ona böyle e, adeta... Kırılacak bir bebekmiş gibi böyle he, şeyle şey, bir anlamda şefkatle bakmalarını da ben gerçekten anlayamıyorum. Çünkü bu Rusya'nın gerçekten zaferi. Burada işte şeyde Murat Yetkin'in vesaire yorumları vardır. Rusya sıcak denizlere indi. Bu klasik bizim evet. hani kafamıza kakılan şey var Ben, ben onu espri diye kullanmıştım. Ciddi diye de yazanlar oldu gerçekten. Evet yani bunu dış politika analizi olarak Murat Yetkin yazmış. Ee, benim, yani benim maalesef bir... esprim güme gitti bu, bu ciddi olarak. Evet yani gerçekten rezil oldu. Diyorum bazen Zeitung haberleri e, hani dalga geçiren tamamen haberler son derece gerçek haberlerden daha gerçek bir ifade e, içinde oluyor. Hani çok gerçek bir yanları var sanki adeta. işte onun gibi bir şey bu da işte. Tam hani şakanın gerçek olduğu bir durum. E, ama olay zaten Rusya'nın hani dış e, sıcak denizleri açılması vesaire ötesinde kendisine çok güçlü bir destek bulması. Bu e, Putin'in Özen Özene yıllar içinde kurduğu o e, demokrasi dışı modele kendisine Türkiye'yi müttefik buldu. Bu e, bundan sonra hani e, Putin'e laf eden olduğunda dünyada Putin'in söyleyecek bir şey var. Bakın işte benim e, şey bir yanımda Türkiye'de var. Ve e, nasıl bir Rusya'dan bahsediyoruz? Yani her bir işte bütün gazeteler en böyle e, bir yandan da siyasi duyarlılığı olduğunu iddia eden gazetelerde dahi ekonomi, ekonomi, böyle böyle şu kadar para, şu kadar gelecek, bilmem ne olacak falan gibi şeyler var. Bir de şunu düşünün, Rusya nasıl bir ülke acaba? Moskova'da Helsinki grubunda 85 yaşında onun e, aktivistlerinden 85 yaşına geldiğimizde acaba hangimiz ne aktivistlik yapabilecek durumda olacağız bilemiyorum ama e, Ludmila Alexeeva var. 'nin tutuklanması meselesi söz konusu. Sürekli şey tehdidiyle yaşıyor. Ee... Her an tutuklanmak ve hani nasıl orada ölür gider gözüyle bakıyorlar bana diyor. Pussy Riot meselesini de daha yeni şey yaptık yani bir şarkı söyleyen bir grubu yıllarca hapse mahkum ettiler ve çok ceza sömürgelerinde korkunç şartlar altında hapsettiler. Yani. Daha dün dile evvelsi gün yani iki gün önce Rusya'nın özel cumhuriyetlerinden Balarkaya'da da bir gazeteci silahlı saldırı uğrayıp hayatını kaybetti. Yani yolda iki saldırgan kimliğini soruyor. Ondan sonra kafasına ateş edip gidiyor. Ki bu tip saldırıların da oldukça çok, oldukça sık olduğu söyleniyor Rusya'da. Yani biz de zaman zaman yer vermeye çalışıyoruz bu, bu haberlerde. Ya şimdi Rusya evet yani, yani çok güzel bir şey söyledin. Ondan sonra e, ya hakikaten o kadar çok olay varsa hangi birine aslında bakılsın edilsin. Ve Türkiye'de işte 90'lara dönmeyiz, dönemeyiz falan gibi bir güven var. Öyle bir dönersiniz ki <gülüyor> şaşarsınız demek geliyor insanların içimden çünkü model Rusya ise ya bir birkaç yıl içinde şimdi 2007'de o ulusalçı dalga Türkiye'yi dalgalandırırken diyelim işte büyük ant genel kurmay başkanıken pek çok demokrasiye karşı hassasiyeti olan insanın derdi ya Rusya model olarak gösteriliyor Çin model olarak ise biz nereye gidiyoruz Türkiye böyle bir ülke değil. Bizim e, rotamız Avrupa Birliği gibiydi. E şimdi bu 5 yıl içinde darmadağın olduysa 5 yıl içinde neler olabilir? Evet ger gerçekten de düşününce endişe verici haberlerle kuşatılmış olduğumuz görülüyor. Yani bu Uludere katliamında ve RF4 e, jet uçağının, savaş uçağının düşmesi düşmesinden so de sorumlu olduğu belirtilen komutana da ödül verilmiş mesela Uludere'yi ve bayağı hava kuvvetleri komutanı Orgeneral Mehmet Erten'e 28 Kasım'da madalya verilmiş. Doğrusu bunlar bu gidiş, gidiş değil gibi gözüküyor. Yani ne neresinden, evet tutmak lazım bilemiyorum. Yani şimdi hani bu son dönemde asker ölümleri işte intiharlar da gündeme geldi. Bayağı bir konuşuldu üzerine. Ama e, yani bunların arasında tabii ki e, özellikle hani benim dikkatimi çeken e, bu Ayşe e, Arma'nın işte röportajıyla daha çok gündeme gelen e, Nazlı Gül'ün hikayesiydi. Evet onu yani hiç şimdi, yapamamıştık e, iyi olurdu. Yani şimdi Nazlı Gül da Daştanoğlu'nun Karseri'de intiharı bu diğer hikayelerden diğer as asker intiharlarından biraz da farklı bir konumda. Çünkü orada işte bu hani kadın sorunu aslında tabii ki ya yani cinsiyet sorunu daha çok sadece kadınların da sorunu değil elbette bazen de hata ile sadece böyle nitelendiriliyor. Ama Türkiye'de cinsiyet konusu çok kapsamlı bir sorun ve en temel sorunlardan biri ve işte bu Nazlı Gül'in hikayesi de bir kadının yalnız genç bir kadının ee, yaşı, aslında toplumun en kırılgan, en hassas e, bir asker hani, ve çakı gibi bir kadın da olsa e, bireylerinden biri olduğunu gösteriyor. O birey olarak ayakta durmaya çalıştığınız zaman bir kadın olarak, özellikle genç bir kadın olarak, müthiş bir e, toplumsal baskıyla karşılaşıyorsunuz. Ve aslında e, Nazım Gül'ün hikayesinde gördüğümüzde ordunun, e, Kurumsal olarak işte bütün bu aslında mahalle baskısı e, hani diye Şerif Maden'in zamanla nitelendirdiği şeyi son derece sistematik, e, kurumsal ve e, teknolojik gibi üst boyuta taşıması ve e, müthiş bir tabii öldürücü hale geliyor. İşte bir e, insanın hayatının çökertilmesi e, yani e, Ayşe Arman'ın bir reportajında ben hayatta kimseyi tavsiye edeceğimi tahmin etmezdim ama bu e, sonuçta işte... E, bir derinlemesine yapılmış işte annesiyle e, Nazlı Gülün evin e, daştanı oluyorlar raporaja buna herkesin okumasını tavsiye ederim <gülüyor> e, ben e, bir grup hocamla vesaire konuşurken bu konu gündeme geldikten sonra dönüp okudum baktım e, hakikaten müthiş detaylar var içerisinde hepimizin bu toplumun halini nerede olduğumuzu düşünmek için kadın hakları bakımından. Bütün bu cumhuriyet işte Osmanlı'dan başladı deniyor. Çok zamandan beri güçlü bir kadın hareketi var vesaire deniyor. Gerçekten de var. Kadın hareketi çok güçlü Türkiye'de ama gelinen noktada budur. Evet. Yani çıkar karartıcı tabii bir nokta Ama e, yani bunlarla da Yüzleşmek lazım ki nerede olduğumuzu Bilelim ona göre maneviyat bakanlığı Falan dendiğinde de ya pardon Bir dakika yani Aynen öyle Bir saniye <gülüyor> one minit deme noktası orada Tamamen aynı diye. bir Yani çok alan var Mücadele gerektiren Başta bu gezegen Meselesi olmak üzere Ama e, Tümüyle e, aynı anda ciddi bir mücadele e, vermek umut sadece mücadelede çünkü elbette yani ve insanı belki de yani hani bu anlamda e, canlı tutabilecek hayata bağlayabilecek e, yani şeyde bu mücadele yani çünkü gerçekten moralinizi bozmak istiyorsunuz o kadar çok şey var ki. Ee, ve e, yani mesela işte bir de e, yerine konabilecek tamir edilebilecek hatalar değil bunlar ee, Nazlı Gül e, Daştanoğlu'nun mesela ailesi bir oğlu var dört yaşında ve işte annesi vesaire bu, onların hayatından koparılan ve ailenin direği gibi bir kadın yani tek başına daha 30'una gelmemiş ee, ya yani onun yok yok olması yok edilmesi e, bir daha hele bu şekilde yani e, müthiş haksızlıklarla Hiçbir zaman e, yerine konabilecek bir şey değil. Hiçbir şey tamir edemez bunu ki annesi de zaten bunu söylüyor. E, o kadar çok şey var ki insanların hayatını bu şekilde yaralayıp yaralayıp sürekli e, ondan sonra e, yok edip insanları veya işte, işte açlık grevleri yani e, apayrı bir konu bir anda ordu bir anda açlık grevleri yapanlar işte atlıyorsunuz oraya ne görüyorsunuz yani o insanların sağlıkları ne oldu? Evet. Ya bu kadar gün açlık grevi yaptıktan sonra bu hiç konuşulmuyor tabii ki üstü kapandı gitti onlar yıllar yılı işte diyoruz daha önce de gündeme getirdik zaten ee, yani ne olacaklar evet. bir 10 yıl sonra kim hatırlayacak onları belki işte gene aynısı tarz bir şey olacak o zaman işte bir programda şey sağlığı alt üst olmuş bir insan çıkacak işte ben o zamanlar açlık grevi yapmıştım diyecek biz onların yüzlerini kim olduklarını ne yaptıklarını bilmiyoruz Türkiye kamuoyu olarak. Evet, yine evet, <gülüyor> sayfıldık kaldık. Ee... Ama bunları sürekli olarak senin de dediğin gibi konuşmak, yüzleşmek ve bunun da ötesinde sıkı bir mücadele vermekten geçiyor. Başka bir yol yok, başka bir alternatif yok yani işin ilginç tarafı. Öyle ve şimdi şöyle bir şey var, ee, özellikle de mücadele edenler, gündeme getirenler hedefte. İşte Rusya'da da bunu görüyoruz. Rusya'da da işte e, biliyorsunuz geçen e, Mayıs'ta bir kanun çıktı, e, yabancı ajanlar kanunu evet. ve özellikle sivil toplum örgütlerini hedefine alan bir kanun bu, sevgili dostumuz Rusya'da e, ve e, tü, şeyden Rusya dışından. E, fon alan işte şey kaynak alan bütün sivil toplum e, örgütleri burada işte şey e, yabancı ajan e, statüsünde Peki, <gülüyor> son derece şeyi... e, şey vatan haini pozisyonuna düşüyor yani bu yıllarca işte şeyin derin devlet olarak nitelediğimiz yapının aslında yapmaya çalıştığı şey de bu kadar açık seçik bir kanunla yapılamadı belki. Ama benzer şeyler Türkiye'de yapıldı. Ondan sonra işte yavaş yavaş ufak ufak bundan kutuluyoruz gibi bir şey doğdu. Fakat şimdi eminim Türkiye'de Erdoğan da çıkarabilse böyle bir kanunu çıkarmaya çok da bayılır. Çünkü <gülüyor> Alman vakıfları bilmem ne vesaire falan bu şeyleri de söylemlerinde Erdoğan'ın duyduk. evet. Ve ben buna da son olarak bir şey daha ilave edeyim. Son beklenen yani çok e, uzun süre konuşmadı. Mursi bu Mısır'da çok acayip şeyler oluyor. Çok iç savaş evet. belirtileri de var. O konuşmayı nihayet yapmış ve bir grup işte oturma grevi yapan sadece sivil itaatsizlik. Yani hiçbir süre şey, başkanlık sarayının önünde Mısır'da Kahire'de. Sitin dedikleri işte o gösteri yapan gençlerin ve insanların üzerine saldıranlar olmuştu. Bir sürü ölenler var, yaralananlar. Onların ajan olduğunu söylemiş Murci'de. Ya tabii şimdi işte Türkiye'nin hani model ülke olması konusunda işte böyle bir model oluyor. Çünkü artık Erdoğan'ın yaptığı gibi de işte görevi alırken Devralırken Müthiş duygusal ve şey bir konuşma yapmıştı Hak ve özgürlükler vesaire evet. Vurgu yapan Birçok işte o da şeyde hatırlıyorum Mısırlı Benim hani Takip ettiğim bazı yorumcular vesaire etkilenmişlerdi i̇şte Şimdi ne oldu? Birdenbire aradan ne kadar az bir zaman geçtikten sonra Durumu görüyoruz yani bu duygusal konuşmalarla işte kendisini demokrasi havarisi gibi böyle ve toplumun, halkın koruyucusu gibi ilan edip ondan sonra bunları en zalim diktatörlerin yapacağı tarz şeyleri yapmak da işte böyle bir enteresanlık. Türkiye'nin yarattığı model yani. gurur duyalım. Evet aynen böyle. Peki burada bitirelim. Peki. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.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 Alp Ulagaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın Numer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, futbol ağırlıklı olacağı gayet görünür bir şey. Çünkü sonuçlar da bugünkü programımızın futbolla başlaması normal. Çünkü Avrupa Kupalarında da Türkiye'nin de temsil ettiği taraf e, takımlar başarılı. Sonuç aldı Galatasaray ve Fenerbahçe özellikle. istersen önce onlardan başlayalım. Mutlaka iki takım da yılı e, gruplarında iyi yerde bitirip e, Şubat ayında Avrupa Kupalarına devam etmek kazandılar. Fenerbahçe yani aslında bunu kazanmışlardı iki hafta önce. Hatta Fenerbahçe grup liderliğini garantilemişti. Yani bu hafta en önemli soru Galatasaray'ın grubunda ikinci olup Şampiyonlar Ligi'ne devam edip edemeyeceğiydi. O sorunun cevabı da çarşamba akşama alındı ve Galatasaray Portekiz'e Braga depresmanında 2 birlik bir galibiyetle grubunu ikinci bitirdi ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasında kaldı. ikinci sıra yükseldi. Şampiyonar Ligi'nde hani grubun gücü ne olursa olsun turu geçmek hakikaten önemli bir başarı. Yani, Türk takımları da her yıl gruptan çıkma becerisi gösteremiyorlar. Maalesef en son hatta Fenerbahçe herhalde gruptan çıkmıştı. 5 sezon oldu. Aradan bayağı zaman geçti. yani ee, Genelde Üçüncülük, dördüncülüktü. Türk takımlarının elde ettiği sonuçlar aradaki dönemde. Galatasaray elbette iyi bir kurulardan faydalanıp ve son üç maçı da çok iyi oynayarak grubu ikinci bitirdi. Hakikaten ilginç. ilk üç maçta bir puanı vardı. Galatasaray'ın ki hani fikşürün daha rahat olduğu üç maç gibi gözüküyordu. Hani elendi. Bundan sonra pek şans yok derken Son 3 üç maçın 3'ünü de kazandı. Ve 9 puan aldı. 1 e, puandan 10 puan çıkmak 3 maçta. <gülüyor> doğru hiç kolay iş değil. E, Bunu bu, e, Para da kazandığı anlamına geliyor değil mi? Bu maçları kazanınca. Kazanmasıyla. Da öyle bir e, evet, tabii. sistem e, var değil mi? Şu ana kadar ki e, gelir herhalde 13-14 milyon avroya yükselmiş durumda. Buna sezon sonunda 12-13 milyon avroluk şey de eklenecek. Televizyon geliri de eklenecek. Başarı priminin yanına. Yani 27-25-26 milyon avroyu bulan bir gelir söz konusu şu anda. Bir soru keturunma için önem adam. Gayet iyi bir para. Zaten hiç maç oynamasanız bile şampiyonayla yine katıldı, katıldığınız anda para kazanıyorsunuz. çok i̇şte takımları için bir televizyon geliri söz konusu. Ee, tek takım gelince bir ülkeden yine gelir artıyor. Hepsi bir yere gidiyorlar. Ee, hani Galatasaray'ın hani artıları eksileri şuydu bu sene. İyi bir kurra dedik. Hani Bu grupta aslında diğer iki takımdan Kalite ve güç olarak daha yukarıda olduğu aşikardı ama ilk üç maç şunu yapamadılar. Hani bu Şampiyonlar Ligi'nin farklı bir temposu ve stratejisi var. Ona göre oynayamamıştı takım. Son üç maç e, gerekeni yaptı. E, Fatih Terim'de işte bazı kritik hamlelerle şey bir üstür hedefini tutturmayı başardı. Yani çarşamba akşamında ilginç ilk ya da çok kötü bir Galatasaray vardı devre arasında iki değişiklik, ilerleyen dakikalarda bir değişiklik daha ciddi bir hücum takımına çevirdi. Galatasaray ifade ederim ve bu sayede 1-0 geriden gelip maçı almayı başardılar. Tabii bir de Burak Yılmaz faktöründen bahsetmek lazım. Yazın biraz da böyle bir olaylı bir transferle Galatasaray'a geldi. Yani gelecek mi, gelmeyecek mi, İtalya'ya mı Rusya'ya mı gidiyor, nereye derken ııı e Krabzonspor'dan Galatasaray'a transfer oldu. 5 milyon avroluk bonservis karşısında. Geçen yıl Türkiye Ligi'nde gol kralıydı. Bu sene Türkiye'deki golcüyünü Avrupa'ya taşıdı ve 6 maçta 6 gol attı Şampiyonlar Ligi'nde. Şu anda Cristiano Ronaldo ile birlikte en çok gol atan oyuncu bu sezon. Türkiye için de bir rekor herhalde değil mi bu? Yani e, rekor 5 goldü daha önce. Yani bir sezonda Şampiyonlar Ligi'nde e, en çok gol atan Türk oyuncu rekoru e, onu 6 gole taşıdı. Ama ciddi bir rakam, 2 maç daha oynayacak düzen ekleyebilir. E, ve attığı gollerden hani her tür gol atmayı başardı. E, çok usta bir ilk gol attı gerçekten. Çarşamba akşamı da... ...maça çeviren golcü tabi o. Giderek gelişiyor. Çok... ...tehlikeli bir golcü Avrupa da... Şey, ...Uluslararası... ...şeyde de, alanda da. İlginç olan da... ...bu noktada ufak bir parantez açayım. İlginç olan da... ...bunu epey de kariyerinin... ...ortasında... ...başlatmış olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Daha önce... Ee, hemen hemen bütün büyük takımlarda da Türkiye'nin belli başlı takımlarında da oynamış ve çok da e, ön plana çıkmamış bir oyuncu Burak Yılmaz evet, yani bu kadar iniş çıkışı yaşamak 8 yılda kolay değil yani Antalyaspor'dan Beşiktaş'a geldi Beşiktaş'ta barınamadı ee, Beşiktaş'ta oradan Manisa'ya gitti Fenerbahçe'ye geldi yine barınamadı hiç ona tılmadı neredeyse o şehir, e, Eskişehir, Eskişehir'den Trabzonspor. E, Trabzonspor'da 3 sezonda çıkış yapmayı başardı yani. Olgüneş müthiş bir katkı yaptı ona ama hani bir e, kanat oyuncusundan e, komple bir santifora dönüştü. Yani e, vuruşları, e, ceza içindeki işte kafalar, şutlar, frikikler, penaltılar e, Türkiye'nin benim oğlu golcüsüne dönüştü. İki üç yüz içinde e, kendini geliştirmeye devam ediyor. İlginç, e, hakikaten e, ilginç bir yükseliş öyküsü. E, yani böyle devam ederse daha ilerisinde görebiliriz. Belki yani Galatasaray kalmayacak. E, yani ben o, geçen sene röportaj yaptığımda da e, büyük böyle görmemiştim kendisinde ve yani şeyi tahmin etmiştim. Trabzonspor'dan ayrılırsa Türkiye'de kalabileceğini kafada <gülüyor> hedefim Galatasaray'ı olabileceğini tahmin etmiştim. Ama belki devamı gelecek bundan sonra. Evet. Ee, bundan sonra ikinci tur maçları var Galatasaray için. Ee, Muhtemelen rakiplerde grup birincileri olacak. Diğer yedi grubun birincilerinden bir tanesi. Orada tabi Barcelona, Bayern Juventus gibi devler var. Yani onları aşmak pek mümkün olmaz ee, onun dışında Paris Saint Germain Şalke, Malaga ve yedinci takım hmm, bir takım atladık Dortmund var bir de Dortmund'a tabi bu sanki formu ve şeyleri pek iyi bir kurra olmaz ama hani Malaga, Şalke Paris Saint Germain nispeten daha oynanabilir rakipler olacak kurrağı da. tabi kurrağı şey ilginç Muhtemelen İspanyol takımları Bütün takımların kadarını belli edecek Çünkü ikisi grup birincisi oldu ikisi grup ikincisi Birbiriyle eşleşemeyecekler Aynı gruptan çıktıkları takımla Eşleşemeyecekler ee, Bu durumda Kurra'da bazen Ayarlama yapabiliyor Maç günleri bile Değişebiliyor bu yüzden ee, Dördü birden üst tura çıktığı için Ciddi şekilde onlara bağlı olacak Kurra. Real Madrid grup ikincisi oldu örneğin. Ee, birinci olamadı grubunda. Böyle ilginç bir tablo da var. Ee, öte yandan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe grup birincisini garantilemişti. Dün de tamamen bir, bir B takımı gibi sahaya çıktılar ve Mönchengladbach 3-0 yeniler bu sefer. Sağlarında. Yani bir prestiz maçıydı. Hani bir de şey eee gruplu maçlarda bir puan rekoru kırma ihtimalle vardı Fenerbahçe'nin. Dün de kazansaydı 16'ya çıkıyordu puanını. Zaten kendilerine ait rekoru kırmış olacaktı gruplu maçlarda. O olmadı ama birincilik garanti Fenerbahçe hakikaten zor bir Avrupa Ligi grubunda bir evet. Alman ve Fransız takımının arasından birinci olarak çıktı. Galatasaray'ın tersine kolay değil zor bir grupta Zor yani Daha önce burada da konuştuk Şampiyonar Ligi grubu gibi Zaten Mönchengladbach Şampiyonar Ligi önelemesi oynayıp e, Elendi ve Avrupa Ligi'ne geldi e, Marsilya işte hep Her sezon olmasa bile iki sezonda bir Şampiyonar Ligi'nde oynar Fransa Ligi'nde e, Şampiyonluk adayı yani iki üç düzey takımla Oynadılar ve işte Marsilya'yı e, saftışı bırakıp Kintro ee, yükseldiler. Ee, Fenerbahçe'nin tabii şansı e, biraz daha fazla olabilir. Avrupa ligindeki e, tatmlar daha dişine göre. Fenerbahçe'nin geç şimdiden şöyle Türkiye'deki bir klasik olmak üzere hedef büyütmeler yapıyor. Işte. Hedef kupa. Biz bu kupayı alırız. Yani hani bunlar bazen gereksiz hedef büyütmeler oluyor. Ama Hani bir çeyrek final mesela. iki tur daha geçmeleri yani. İyi bir başarı olacak bu sezon için. Çünkü şey konuşuluyor. Sezon başında gruplarda böyle bir iki maç kazanınca işte kupayı yürürüz, finale gideriz. Daha bir tur sonra eleniyor takım. Hani evet. hedef ve gerçekleştirilerin arasında çok büyük fark olunca hayal kırıklığı da büyük oluyor. Ee, orada daha mantıklı bir hedef koymak lazım. Çünkü elbette iyi takımlar da var. Şampiyonlar Ligi'nden buraya gelenler. Oranın inçalti. Geçen yılın Avrupa Şampiyonu eğlendi. Gruplarda. Ve Avrupa Ligi'nde devam edecek. Böyle evet. ilginç bir durum da var. Bu şeyler ne zaman seçiliyor? Belli oluyor rakipler? Kur ee, Kuralar iki hafta sonra çekilecek. Ee, iki kupa içinde. Ee, maçlarda işte... Şubatın ikinci yarısında başlıyor herhalde 15 Şubat civarı. Şampiyonlar yarışını zaten bölüyorlar iki haftaya davetlere konutuyorlar ama iki iki Türk takımından yeni yıl sonrası devam etmesi olumlu sonsuzunlarda çünkü çok sık sık da gördük kasımda. Aralıkta şeyi, e, sezonu kapatan Kapatılmasın, takımları... Kapatılmasın, evet. Alp Bey, benim bir sorum olacak. Dün gelen bir haberle alakalı bu. Gene futboldan gidelim. E, 2020 Avrupa Şampiyonası finalleri için Türkiye adaylığını açıklamıştı. Fakat e, UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 2020 senesinden itibaren Avrupa genelindeki ülkelere yayılacakmış. <gülüyor> sadece bir ülkede olmayacakmış. Böyle bir açıklama geldi. Türkiye'nin de Hayalleri suya düştü deniyor BBC Türkçe'nin haberinde. Ben de bunu konuşmak istiyordum. Dün öğleden sonra gelen bir haberdi. Evet. Ee, 5-6 yıldır da yani Platini'nin projeleri devam ediyor. Ee, bir, yani bir herhalde hafta başıydı şey haberi çıktı. Ya da geçen haftaydı. işte Avrupa Ligi'ni kaldırıp Şampiyonar Ligi ile birleştirecek geniş bir Şampiyonar Ligi oluşturacak haberi çıktı önce. Sonra da zaten bir altı önce konuşulan e, 2020 Avrupa Şampiyonası'nı sadece bir ülkede değil tüm kıtada oynama projesi dün e, Avrupa Şampiyonası projesinin e, kesinleştiği açıklandı. E, bunun tabii Türkiye açısından birçok şey olacak etkisi olacak Türkiye'ye. Bir e, Türkiye 2020'de şampiyonu düzenlemeye adaydı. E, bu tek başına olaylık konusu. Gündemden böylece kalkmış oluyor. Ama e, İstanbul e, şampiyonadaki maç oynamaya da şehirlerden biri burada şansı çok yüksek hatta bence mutlaka olacaktır. E, orada büyük gündem maddesi şey olacak final nerede oynanacak? 2020'nin finali. Çünkü bütün turnuvayı kıtaya dağıttığınız zaman e, elbette şey e, hani iyi maçlar e, üst şey üst turlar için daha fazla kapışma olacaktır Şeyler arasında. İstanbul'un finalist adayı olduğu şey yapılıyor söylentisi var. herhalde İstanbul turnuvaya aday olur. 2-3 maç oynanır veya 3-4 maç. Belki Platin'in buradaki amacı da oydu zaten. Hani tek bir ülkeye şey yapmayıp Hapsetmeyip turnuvayı. işte belli başlı söylentisi Çforol'larda 3 4 5 maç oynatıp böyle bir hani Avrupa çapında hani festivale vası yaşatmak Tabi burada bazı sorunlar olacak seyirciler açısından. Ee, mesela AB ülke, AB ülkeleri içinde yine Avrupa Birliği'nden gelen seyirciler zorluk yaşamadan seyahat edebilirler yani. Ulaşım problemi dışında vize sıkıntıları yok ama bir Türk seyirci için e, hem Polonya'ya hem İtalya'ya eee başka bir ülkede aslayalım. İşte belki Rusya'ya yani 3-4 ayrı şehri ülkeye gitmek bir e, bürokratik problem bile ortaya çıkarabilir. Farklı vizeler, farklı izinler. E, bir Onun için de özel vardı. durumlar yaratırlar can. Evet yani klasik sistemde işte turnuva Fransa'da oluyor. Ki öyle olacak. 2006'da Fransa ev sahibi. Hani planınız göre yapıyorsunuz. O ülke için dolaşıyorsunuz. E i̇şte Takım da öyle ülke içinde bir kamp noktası seçiyoruz kendine. Şimdi hani e, milli takımlar nereyi kamp noktası olarak seçecek, devamlı seyahat edeceklerse bu turnuvanın şeyim acaba takvimi daha da mı uzayacak, genişleyecek bir takım lojistik sorunlar olacak kesin. E, Türkiye diğer etkisi ise şu Türkiye 2020'de e, Türkiye'nin 2020'de bir adaylığı daha vardı olimpiyat adaylığı. evet. Şimdi onu soracaktım ben de. Yani evet, bu, yani bu şansını güçlendiriyor mu güçlendirmiyor mu? Adaylığını koruyor. 2020'de ilginç bir şekilde Türkiye'm, marba futbol şampiyonası'm, olimpiyatlara adaylığını korudu son dakikaya kadar. Evet. Bu adaylıkların şey olan aslında karar merkezi olan kurumlar da kuruluşlar da hep şu uyarı yapsalar bir hakkında karar verin ikisini birden aynı yıl düzeltileyemezsiniz. Bunda örneği yok. Türkiye'de diretti, hükümet tarafı da yani biz ikisini de yaparız kaynaklarımız var ee, ama yapmadı ve işte hatta UEFA'nın bu yeni sistemi benimsemesinde en büyük sebebin Türkiye'nin direkmesi olduğu öne sürüldü çünkü 2020 hı. Avrupa Şampiyonası için başka aday ülkede yoktu aslında son anda işte bir İskoçya Galler adaylığı çıktı gibi ve adaylık süreci uzatıldı. 2016'da da bir oy farklı Fransa'ya e, Fransa'da evet. yapılıyor bu şampiyon Evet. evet e, şey ortadan kalktı bu adaylık durumu ve e, bence 2020 olimpiyat adaylığının da önünü açtı tamamen. Artık şöyle belli şey yok hani 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası olsa olsa 3-4 maç düzenleyeceksiniz e, o, ülkenizde Avrupa Şampiyonası için ama böyle bir 24 takım oynayacağını düşünürsek 52 maçlık turnuva söz konusu değil. E, ne o çapta bir yatırım gerekecek ne de bir e, hani organizasyon. E, olimpiyatta da Türkiye'nin işte, e, bir rakibi Tokyo öbürü e, Madrid değil mi? İki rakibi var. Onlar karşısında da şansı yüksek. Yani bir gelecek sene karar verilecek... E, 2020 Olimpiyatlarında Türkiye'nin şansı ciddi oranda artmış oluyor. Yani rekabet çünkü ortadan kalktı iki organizasyon arasındaki. Evet ben de kendi naçizane böyle bir yorum yapmıştım o haberi görünce. Evet, peki bir de şeyden de azıcık bahsedeyim bugün programda bu Messi'nin sakatlığından sakatlanması olayından bahsediyorduk. Lionel Messi dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından biri olarak görülüyor. Eğer en büyüğü değilse. Belki olacaksa evet. Orada ne? bir e, Dünya Kupası için e, e, Dünya, Dünya Kupası'nda şey elde etmesini e, başarı elde etmesini tabii herkes bekliyor. Çünkü hani tarihte en büyük oyuncu denen isimler hep Dünya Kupası'nı ya kazanmış e, ya da şey eee Dünya kupasında finale oynamış şeyler e, oyuncular mutlaka e, öyle bir beklenti var Messi'ye dair Arjantin formasıyla hani e, böyle bir aşama yapsın. E, Maradona işte 1986'da e, Dünya kupasını Arjantinle kazandığı için belki bu kadar e, hatta neredeyse e, tek başına kazandırdığı için bu kadar büyük bir oyuncular görülüyor. Öyle bir beklenti var ama Barcelona'da yaptıkları tabii. Şimdiden ortada bu hafta Şampiyonlar Ligi maçında, çarşamba akşamı, Benfica maçında sonradan oyuna girip bir de sakatlanınca müthiş bir şey oldu tabii. Panik oldu, dizinden sakatlandı. Sediye ile şeyden çıktı, sattan sağdan çıkarılmak zorunda kaldı büyük bir panik acaba ciddi sakatlık mı şey olmuş tabii statta da öyle bir sessizlik olmuş ki herkes de panik acaba ciddi mi sakatlığı diye ee, yani son dört dört buçuk yıldır ciddi bir sakatlık geçirmedi çünkü daha tamam. önce var 2008'e kadar var ee, son dört yılı çok sağlam geçirdi üstelik şu yani neredeyse her maçında oynuyor Barcelona yani tutamıyorsunuz onu. Hani Kupa maçı, Avrupa maçı, lig maçı. Ee, bir de şu rekor meselesi var biliyorsunuz. Ee, bir takvim yılında en çok gol atan resmi oyuncu olmak üzere. 40 yıldır e, Gert e ait bir rekor var. Ee, milli takım ve kulüp takımında bir sezonda en çok resmi gol. Gert Müller 85 gol 60 1972'de. Messi bir gol gerisinde o rekorda kırmak üzere ee, ama sakatlan ciddi sakatlık olsaydı güme gitmiş olacaktı Şimdi e, dün yapılan kontrollerde sakatlığın ciddi olmadı hatta e, pazar yünkü maçta bile oynayabileceği e, açıklanmış sakatlık ciddi değil ama e, demin bahsettiğim gibi bu hale yani onu sakatlıklardan uzak bir futbolcu haline getirene kadar ciddi bir önlem dizisi aldı Barcelona yani son 4-5 yılda. Çünkü özellikle o gençlik döneminde fizik kondisyonu oturana kadar üst üste sakatlıklar geçirdi. 2005 ile 2000, daha doğrusu 2006 ile 2008 arası iki 2 yılda 3 önemli sakatlık geçirdi 6 ay oynayamadı. Ciddi bir süreç. Barsın bunu zaten şöyle yapıyor dönemde. diyor ki yani bizim bundan sonraki sembolümüz en iyi oyuncumuz belli. Eğer biz iyi koruyamazsak bu değeri yetenince evet verim alamayız. Ve <gülüyor> bütün yaşam biçimini kontrol altına alıyorlar. Yemeği, uykusu yani yemeği şöyle. Hani ne yediğinden kaç değdiğine kadar. Tamamen kontrol altında diyeti. Ee, uyku düzeni dinlenmesi tatili e, nasıl antrenman yaptığı zaten detaylı bir antrenman programı var ama e, özel bireysel antrenman programı var sırf bunun için mesleği çalışan ve onunla seyahat eden bir fizik kondisyoner var e, 4 yıldır 4 yıldan dan da fazla herhalde e, evet. yani şeyde Uzun, mesela okyanus ötesi uçuş yaptığında milli takım için gittiğinde Arjantin'e e, kondisyonlar birlikte uçuyor mu? <gülüyor> yani o 2-3 günlük boşlukta tatili arada bile e, özel çalışmasını ihmal etmemesi için. Çünkü işte böyle bir hani makine gibi işleyen ve yıl boyunca çalışan e, vücut için bir şey lazım. E, ölenler almak lazım. İşte kondisyoner de onu işte açma gelme tüm yöntemlerle çalıştırıyor şeyde maç olmayan dönemde işte uzun uçuşların etkisinden arınmak gerektiğinde bu sayede en yani son dört buçuk çok iyi geçirdi yani şeyde ortada verdiği yerinde ortada tabii alt yapı yatırımları denen şey bu olsa gerek bir tek soru kaldı aklımda merak ettiğim. E, cinsel hayatını da kontrol ediyorlar mı? Yani ee, kimin yani ben bunu dair bir şey okumadım ama e, hani e, bazen bir izleyici olarak şeyin dışında kalıyoruz. O kadar e, vücudu üst üsteek kullanılan bir meslek ki artık bu futbol yani bir sürü üst üste spor dolu için saymak lazım. Bence kontrol edilmemesi mümkün değil ya da böyle bir buna dair bir program izlenmemesi. Alp Bey benim de bir sorun var. Peki evet. maddi e, durumunu kontrol ediyorlar mı? Mesela e, kimle sponsor olacak, kiminle sponsor olmayacak gibi bu tip anlaşmaları? O fizik kondisyonla ilgisi olan i̇lk, bir durum ilk, değil. Ama Messi ile alakalı. E, ama şey olabilir. Hani kötü yönetilen bir servet şeyi bir Psikolojik durum. Yani, elbette şirket etkilebilir. Önerinin parçası bunun. Doğru. Messi son 3-4 yılında dünyanın en çok Kazan oyuncularından biri, bazen bir bazen iki. Yani Cristiano Ronaldo yaşlanmasından olan Beckham ve Messi arasında dönüyor bu durum. İşte maaşı ve sponsorluk gelirleri 35 milyon avro civarında Messi'nin yıllık. Ee, ama ilginçtir. Hala ailesi yürütüyor işleri. Genelde bu düzeydeki bir sporcu için e, ideal şudur. E, dünyanın büyük menajerlik şirketleri vardır. Ya da futbolda işte oyuncu ajanları var. Onlar e, üstlenir şeyi. E, hem işte transfer görüşmelerini hem sponsorluk görüşmelerini hatta kısmen servet yönetimini. Ama Mescid'e ailesi özellikle babası üstleniyor bu durumu. Herhalde e, yani 100 milyon avrodan aşağı bir servetten söz edilemez şu anda. Evet dün de İstanbul'daydı galiba. Ee, bu Türk Hava Yolları'nın yeni marka elçisi olmak üzere uçak imzalamış. Maket uçak imzalamış kendisi. Benim için büyük bir onur demiş uçak maket uçağı imzalarken. Marka yüzü oldu mu? İstanbul'a gelmedi. Herhalde o reklamı da dönüyor şimdi. Bu Daha önce herhalde reklam çekimini yaptılar. Hmm. Kobe falan da var. O hmm. arada şeyde İstanbul'a mı gelmiş? Ben o haberlerden onu tam o yüzden de Belki can ee, uyduruyordur. Öyle evet. bir ambiyans yaratmışlar ki sanki İstanbul. <gülüyor> da diyebiliriz. Ayrıca son dediğinize de katılmıyorum. Yani maddi durumun da fizik kondisyonla alakası vardır. Yani sonuçta... Vardır tabii. Can yani, stres, stres yaratır. Stres yaratır. Yani, çok... Oynanmıyor. Ya hani, Açken oynanmıyor. Zihinsel bir sıkıntı yaratır tabii ve sonuçta şey etkileyecektir yani. Konsantrasyonunu etkiler. Şey tabii tabii. Ee, şu an tabii para akmaya devam ediyor ama hani... 5-6 yıl sonra başka bir nokta olabilir. yani ileride konuşuruz Amerika'da çok ilginç iflas örnekleri var böyle. Ee, özellikle NBA'in ile ilgili bir programda konuşuyoruz. Mutlaka bu hafta vardı çünkü gündemde. Ee, mahkemeye düşenler 120 milyon dolar kazanıp cebinde 5,5 kalmayanlar ilginç hikayeler var. Evet bunu da daha sonra e, konuşmalıyız. Peki çok teşekkür ederiz Hal. Haftaya görüşmek üzere. Alp spor. Evet, bitirdik programı ama senin bir düzeltmen evet, evet. var. Ee, ben tamamen kafamdan uydurmuşum. Ee, Messi No Camp stadındaki imza töreninde uçak imzalamış. Türk Hava e, Atatürk Havalimanı'na gelmemiş yani. Ben yani öyle evet. bir ambiyans Düşün, düşünmüştüm ama yokmuş böyle bir durum. Düzeltir özür dileriz. Evet. Bu arada da sonra bu logolar konusunu ayrıca tartışmaya açmalıyız bence. İki logo çok tehlikede. Ama bunu bugünkü programda tartışmak istemiyorum. Birisi Türk Hava Yolları'nın logosu. Birisi de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin logosu. Bu iki logo teknolojik açıdan gerçekleri yansıtmayan duruma düşmek üzere. Onları ayrıca konuşuyoruz. Evet. Dear Prudence çalacağız. The Beatles'dan. Beyaz albüm diye adlandırılan aslında Beatles adını taşıyan bir albüm bu. 1968'de ve Britanya listelerinde de Amerika listelerinde de uzun süre en yüksek noktalarda bulunmayı başarmış bir albüm ve çok başarılı sayılıyor. Çift şeyden plaktan oluşan bir şeydi 33'lükten. Ve ilk defa önce Apple Beatles'ın Apple firmasından çıkmış. Oradan önemli parçalarda çok önemli parçalar var ama biz bir tanesini seçtik size 1968'de bugün bunların kaydına başlanması dolayısıyla daha doğrusu kaydına değil listeler başına yükselmesi dolayısıyla ve Dear Prudence'la da bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.